اللهم الذي هدانا على هذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله وما توفيقي واتصامي لا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله بسم الله عليه وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سلم محمد وحلف الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربنا يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تانصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني أثنيين. ثاني أثنيين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن.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 Allahü Teala bizleri bu mübarek gecede, Muharrem şerifin ilk gecesinde, Hicri yıl başımız 1438'e girmiş bulunuyoruz. Bu mübarek gecede cemailedi, zikir meclisinde, ilim meclisinde, sohbette bir araya getirdi ondan dolayı, manileri izale eyledi, kiderdi. Engelleri aştırdı, yardımcılar nasip etti, sebepler halk etti, buraya gelmek, bin türlü engel çıkabilir. Çok manisi var bu işlerin. Her şeye bir mani varsa, ilme çok mani var. Lütfüle şey maniun ve ilme Ama bütün o manileri Rabbim kaldırarak bizleri hicri yıl başımızda Muharrem-i Haramay, haram ay, Allah'ımızın haram aylarından olan şu mübarek gecede cema eyledi, lûtfe eyledi, kereme eyledi, sonsuz hamdü senalar ederiz. Allah'ım nimetlerimizi elimizden almasın. Allah'ım, şükürsüz bırakmasın, şükürden mahrum etmesin, nimetlerimizi geriye götürmesin Allah'ım, gördüğümüzden mahrum etmesin Allah'ım. Celle Celaluhu cümlenize ve cümlemize hayırlı yıllar nasip etsin hayırlı seneler nasip etsin, bereketlerle, dualarla, zikirlerle, duasız kalmayalım, zikirsiz kalmayalım, gafillerden olmayalım, Mevlamızı unutmayalım. Rabbimizin bize yardımları çoktur, iyilikleri çoktur, ikramları çoktur. Onun için allah Teala bu başlangıçla beraber hayırlı fetihler, hayırlı nusretler, zaferler nefse karşı, şeytana karşı Kafirlere, düşmanlara karşı, FETÖ'ye karşı, PKK'ya karşı, IŞİD'e karşı, iç ve dış düşmanlara karşı yardımlarla bu seneyi başlatmayı nasip eylesin. Amin. Ve bu senenin sonuna ermeden bu belaların ortadan kalktığını görmeyi müezzer eylesin. Amin, Amin Allah'ım. Suriye'ye yardım eyle ya Rabbi. Halep'e yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım. Bomba yağıyor, ateş yağıyor rüzellerine. Ya Rabbi zalimleri. Kahrumahu perişan eyle. Bu Muharrem-i şerif hürmetine haram ay, adı, adı da üzerine Muharrem, haram, haram kılınmış, hürmetli kılınmış, yasaklı bir ay. E, Esed zalimi haram bilmez, Haramay bilmez. Her vakit Müslümanlara azap ediyor. Ateş duruyor Sen bunların şerrini def eyle bu Muharrem ay hürmetine Müslümanlara. Dokundurma ya Rabbim, Allah'ına canlarına dokundurma ya Rabbel alemin. Kurman olduğum sana. Biz duacıyız. Elimizden bir şey gelmiyor. Aciz kaldık. İnşallah bu Fırat Kalkanı operasyonda, ya Rab, da Mondavr'dan ile Türk askerini, ordumuzu Mansur Muzaffer eyle, bir an evvel oralardan IŞİD'i bertaraf etmesini ve Esed'in zulmüne son vermesini nasip eyle ya Rabbel salli ala Seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahibi sellim. Gafillerden olmamak için Toplanıyoruz. İlim meclislerinde, sohbetlerde birleşiyoruz ki, e, hatırlatıyoruz birbirine. Zikir anmak, hatırlamak. vâz nasihat, tezkir. Habibim buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben estâizu Ve zekkir, tezkirde bulun. Tezkir ne demek? Hatırlatmak. Bak şimdi sohbet olmasa, ne hicri yılbaşı bilirsiniz, ne Muharrem ayı girdi bilirsiniz. Ne son sene sonu duası bilirsiniz. Ne senebaşı duası bilirsiniz. Ne Muharrem ayı orucu bilirsiniz. Ne Aşure gecesinin fazileti, duasını bilirsiniz. Namazlarını bil sohbet hatırlatmaktır. Ahiret menfaatlerine delalettir. Ebedi saadetlere irşattır. Sohbet dinlemeyen adamlar helak olurlar. Maddi de helakolular, manevi de helakolular. Ehl-i sünnet alimlerin sohbetlerini mutlaka dinlemek icap eder. Yoksa ben namaz kılıyorum, haciyim, hocayım dersin ama işte tuzağından kurtaramazsın. Aldanırsın. Uyarıcı vaazlar dinlemek lazım. Uyutucu adamları dinlememek lazım. İnsanları uyuttular, uyuşturdular. Hizmet dediler, hezimet yaptılar. E şimdi sade onlar mı? Başkaları da var. Yanlış yunus işler, ehli sünnet dışı hareketler, itikadı el-üslete muhalif. İslam o orada duruyor, öbürü orada duruyor, Haydarbaş orada duruyor. Her türlü hocayım kılığında çıkan adamlar var insanlara. Diyanet'in bile bazı şeyleri yanlış. Mehdi inkar ediyor, mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ehl-i Sünnet dışı, Ehl-i Sünnet'in metninde olan konuları İsa Aleyhisselam'ın inkar ediyor. E, Diyanette bile böyle fetvalar veriliyor en baş seviyede. Onun için bu Muhammed Efendi Hazretlerimizin, yani tabii onun gibi cemaatler çoktur ama onun gibisi yoktur. Yani bu cemaatin, Ehl-i Sünnet vel Cemaat demek istiyorum. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın sohbetlerini kaçırmamak lazım. Bir adamın Ehl-i Sünnet olup olmadığını iyi seçmek lazım. Ehl-i metni ortadadır. İhtikadımız ortadadır. i̇mam Rabbani Hazretleri itikadda müçtehittir. Ehl-i Sünnet itikadın imamıdır. Mektubattan itikad mektuplarını okuyorduk. Tabii yaz sezonu girdi. Bu çarşamba başlayacağım inşallah. Başlayayım mı? Lale Gül'ü seyrediyor musunuz? Seyretmiyorsa avanaksız. Tamamen enayisiniz yani bedava ya anca sohbet sohbet sohbet bedava sen para isteyen yok bir şey içecek. Bu kadar ilmi nerede buldunuz ya Ansiklopedilerde bulamaz Çarşamba saat sekiz buçukta akşam mektubat derslerine başlıyorum Tabi ilk başları çok zordu Çok da ince konulardı baya zorlandım anlattım bir şeyler ama Şimdi bundan sonrası bu mektupta itikat meselelerine giriyor Ondan sonra da bir sâliha kadına yazdığı bir mektup var. Ona da... Bu mektup bitince ona başlarım inşallah. Mektubat dersleri 45 dakika, 50 dakika sürüyor. Çok sizi yormaz. Çarşambaları ona başlayacağız. Cuma akşamları ne dersi vardı? He? La üç kişi bildi ya. Boşuna konuşuyoruz desene vah vah vah koca şifa-i şerif ne ilimler ne ayetler ne hadisler ya, anlatıyoruz ya şifa-i şerif dersi yine saat buçukta cuma'nın akşamı sonra pazartesi ne vardı bu terhip hadis şerifler efendi hazretleri elinden düşürmez tergibu terhip dersleri 3 tane ders bir de perşembe sohbeti bir de cumartesi buraya geliyoruz değil mi bir de tekrarları var, eskimezler var, kadimler var, var da var. Bu kadar sohbetle insan yolunu bulması lazım. Bir adam ehl sünnet midir, değil midir? i̇mam Rabbani mektubatında ne söylüyorsa, Mehdi ve kıyamet alametleri, Deccal'ın hurucu, Deabbetül Arz'ın çıkması, Güneş'in batıdan doğması, Yecüc meycücün çıkması, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Muhbir-i Sadık Aleyhisselam neler haber verirse hepsi haktır ve gerçektir. Hadis sahih mütevatirdir. Bunları inkar eden ehli sünnet olamaz. Bit. Tane karıştırıyorsun. Ötesini beris. Değil mi? İnşallah siz bunları takip edersiniz. Dersleri takip edersiniz. Şimdi bir tane yeni akitte yazmış yani. Eylül ayında bu ay yazmış da gününü tam hatırlamıyorum adam. Profesör Şaban Şaban Şimşek herhalde. Şaban Şimşek. Çok Şabanlar var biliyorsunuz böyle. Bir tane Şaban daha vardı. O neydi? Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Kader mader yazı yok dedi hani. Yok yok. Onun sonra söyledi. Da... He? Şaban Ali, Şaban Ali düzgün müydü? o? He. Bu Şaban Ali düzgün müydü? Neydi? Bu da bu Şaban çıktı şimdi. Bu da yazmış ki, bana ikinci yazısını gönderdiler. Birincisinden Allah muhafaza tabii de ikincisini gördüğüme göre. Bütün hadis kitapları toplansın diyor. Akla, mantığa uymayan her şey çıkarılsın. Diyor. Bunu da diyor hükümet yapsın diyor. <gülüyor> Hükümetin işi bitti. FETÖ'yle mi uğraşacak, PKK'yla mı uğraşacak? Bir de hadisleri külliyat yapacak şu hükümet. Hükümet becerir diyor bu işi diyor. La hükümet ne bilsin? Hükümet hoca mı, alim mi, muhattis mi? Hükümet yolları yapıyor, Allah razı olsun. Yol kolaylaştı bak. Hükümet şu FETÖ'cüleri tespit etsin, değil mi? Vatanımızı muhafaza etsin, ekonomiyi düzgün tutsun. İnşallah içki yasak eder, zina yasak edesin. Onları yapsın değil mi hükümet? Hükümet ne yapsın hadis külliyatını ya? Buhari'deki hadisleri inkar ediyor. Müslim'deki hadisler inkar ediyor. Yok kertenkele öldürene yüz cevap var. Böyle hadis olur mu? Yahu sahih Müslim hadisi. Ondan sonra da diyor ki e peki diyor hadis de demiyor mu ki diyor serçeyi bile haksız yere öldürene cehennem azabı var. E serçeyi kim dedi sana öldür? <gülüyor> serçeyi öldürürsen tabii yersin ateşi. Peki yılanı öldürün buyurmuyor mu hadis-i şerifte? Uktur-u <gülüyor> Yılanla akrebi öldürün. وَلَكُنْتُ فِي sala Namazda da olsanız. Yani namazdasın ama geldi seni sokma. O arada ne yapacaksın? Akrebi öldüreceksin, yılanı öldüreceksin. Namazda da olsanız. خَمْشُمْ مِنَدْ دَوَابِ كُلُّنَّ فَاسِقُونَ يُكْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ Beş hayvan var, hepsi de zararlıdır. Haremde, Mekke'nin hareminde bile Kabe'de olsan öldürülür diyor. E bunlar Bukhari hadisleri. Kudus köpek soksa seni gitti. Kuduz yani. Isırsa seni gittin. On elkel el diyor, el hidayetü çaylak diyor, on sonra el fearatü fare diyor, el hayyetü yılan diyor, el akrabu akrep diyor, öyle mi? Şimdi, kertenkele hakkında da ayrı hadis var. Sen şimdi burada aklına, mantığına göre hüküm verebilir misin? sahih Müslim gibi bir hadisi nasıl reddediyorsun? Birkaç hadis daha söylemiştim, tam aklıma kalmadı. Serçe ile bu zıt düşüyor. ya ne alakası var? Serçe suçsuz, günahsız hayvan. Serçe zarar verir mi? E, ee, Serçe zarar vermediği için. Zararlı olursa öldürmeye izin var mı? E ee, var. Zarar veriyor. Küllü mudrı yüktel. Her zarar veren öldürülür. Sen bunu mecelle kaydetsin, hiçbir şey bilmiyor musun? Bir de profesör oldun. Ondan sonra diyor, bu hadislere baktığımız zaman diyor, Bunlar diyor, akıl alacak gibi değil diyor. Ondan sonra diyor, aklın süzgecinden geçireceğiz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Tis'a, muteber kaynaklarındaki hadis aklın süzgecinden geçireceğiz. Nasıl aklın süzgecinden geçireceğiz? Aklımızın almadıklarını çıkaracağız diyor. Ya senin aklın nereye erer? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, IŞİD'i haber verdi, bak 1400 sene sonra çıktı. Saçlarına kadar, isim, künyesine kadar, lakabına kadar, Şam'a kadar, Suriye'ye, Irak'a kadar hepsini haber ver. Sen 1400 sene, İstanbul'un fethini haber ver. O zaman insanlar gülmüyor muydu münafıklar? Mekke'deki müşrikler gülmüyorlar mıydı? Adam kendi Mekke'de zor duruyor, Rum İmparatorluğu, Acem İmparatorluğunu fethedeceğim diyor diye dalga geçiyorlardı. Akılla, mantıkla baktığın zaman Ebu Cehil olursun. Vahye uyduğun zaman Ebu Bekir olursun. Bugüne kadar aklın peşine gidenler, mantığıma uyarsa alırım, yoksa atarım diyenler hep helak oldular. Görmüyor musun? 1400 görmüyor musun Muhtezile'yi, Cebriye'yi, Mürciye'yi, Müşebbiye'yi, ayeti hadise tabi olmayan 72 sapık fırkanın Nasıl battıklarını görmüyor musun? Ne buyurdu da çıkmadı sallallahu aleyhi ve sellem? Ne buyurdu da çıkmadı? Sineğin bir kanadında zehir var, bir kanadında panzehir var. Çorbanıza sinek düşse, hangi kanadı üzere düştüğünü bilemediğin için çorbanın içine iyice bir daldırın diyor. Sonra çıkarın atın. Sonra çorbayı dökün öyle mi? Yok ya afiyetle yiyin. E sinek düştü. İki kanadının birinde hastalık var mikrop, birinde de panzehir var. İkisini batırdın mı, karşı kanat öbürünü telafi edeceğinden zararı kalmaz çorba için diyor. Ve daha 5-10 sene, 20 sene olmadı. Bir Japon bilim adamı bunu tespit etti. Sineğin kanatlarının birindeki zehirin karşılığının öbür kanadında mevcut olduğunu tespit ettiği vakit, Ooo çok büyük bir buluş yaptım. Bütün dünya hayran kalacak dedi. Ne yaptın dediler? Sineğin kanatlarında ne olduğunu buldum dedi. Onu dediler, ahir zaman peygamberi 1400 sene evvel haber verdi. Sen zannetme ki bunu buldum deyince meşhur olursun, rezil olursun dediler. O da dedi ki niye rezil olayım dedi, Müslüman olurum dedi. Çünkü neden? Adam dedi ki bizim canımız çıktı. Yeni bulduk bu zat bunu nereden biliyor dedi sineğin kanadının içindeki mikrobu öbüründeki panzehir sen kimden bahsediyorsun Şaban efendi Muhammed Mustafa adam mı bahsediyorsun sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin tümünü toplayalım nokta nokta koymuş ilerisi yok altını okuyacağını anlıyorsun sonra ne yapalım aklımıza uymayan bütün hadisleri atalım maalesef Diyanette de bazı kimselerin aklı bu yönde çalışıyor. Allah akıl fikir ihsan eylesin. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ ileykum مِنْ Rabbikum Size Rabbinizden indirilene tabi olun. وَلَا bir مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءُ Sakın vahyin dışında dostlara tabi olmayın. Kur'an vahiyse, ise sünnet de vahidir. Hadislerin manaları Kainatın Efendisi buyurmuş olduktan sonra bir hadisi, sahih olduktan sonra aynı ayet gibidir. مَنْ يُطْعُ الرَّسُولَ فَقَدَتَٰى اللّٰهِ Peygamber'e itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiş. Ne demek bu? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُفَنْتَوْهُ Ben Kur'an'da size her şeyi vahyetmedim. Her şeyi bildirdim. Nasıl bildirdim? İşte Rasulüm ne verdiyse onu alın, Rasulümün yasakladığından vazgeçin. Bu yarım satırlık ayeti kerime bir milyon küsur hadisi şerifi delil olarak ortaya koymaktadır. Bir milyon küsur. Bazı hadis-i şerifler biliyorsunuz 5-10 sayfadır. Bir milyon küsur hadis-i şerif hepsi vahidir. Allah'tan ona bildirildi. Nereden biliyorum? Bu ayette buyurdu ki Resulüm ne verdiyse alın. Kur'an-ı Kerim 100 cilt, 500 cilt kitap olamaz. Kur'an-ı Kerim anayasa hükmündedir. Ana temel kaideleri vermektedir. Geri kalanı Resulümü gönderdim tatbikatlı bir şekilde abdesinden, taharetinden guslünden namazından orucundan haccından zekatından her birini ona bakarak Tatbikatlı bir şekilde fiili, kavli, takriri sünnetleriyle bizzat yaptıkları veya buyurdukları veya yapıldığını gördüğünde sükut bulundukları, sessiz kalarak sünnet olarak teşrih ettikleri bütün hadisler bu ayete göre vahidir. Öyle mi? He? Var mı itirazı olan? Alnını karıştırdım. Gavur musun sen ya? Ne işin var burada? Hadisleri inkar eden çık dışarı. Yani gavur yapmaz. Bir Yahudi Hristiyan şu ifsadı yapamaz ya. Bu profesörlerin bu ilahiyatçı mıdırlar, edebiyatçı mıdırlar, felsefeci midirler, neyse. Hepsi de ilahiyatçı değil yani. Can Ertas felsefeci. Bu da bilmiyorum neci. O Muhammed Nur Doğan edebiyatçı, yani bunların bir kısmı da ilahiyatçı olmamakla beraber ekseriyeti ilahiyattan çıkmak durumundadır. Şimdi birisi ilahiyata gidiyorum dediği zaman bana, gençler geliyor, talebeler geliyor, Allah itikadını muhafaza etsin diyorum, yavrum diyorum. Eskiden böyle demiyordum. Ama şu durumu gördükten sonra yüzde doksana yakını ehli sünnetten çıkmış vaziyette. Alın yazısına ve kadere ve bilkaderi hayri ve şerriye inanan profesör doçent yüzde beş bulamazsınız ilahiyatta. Yüzde beş küllün kaderi inkar ediyorlar. Amentü gitti ya. Ben size büyük tehlikelerden haber veriyorum. Nasıl dinler arası diyaloğu söyledim? Patladı mı? Nasıl Vehhabileri söyledim vasiyetimde? Patladı mı işit? Nasıl Şia'yı söyledim? Bela oldu mu başımıza? ehl kestiğini gördünüz mü? Suriye'de kesiyor hala. Ben size ileriye dönük şeyleri söylüyorum. Bu İmam Hatip ilahiyat nesli böyle giderse, amen tüyü de beşe indirir, namazı da üçe indirir. Bunlardan her şey beklenir. Çünkü hocaları kadere inanmıyor. Çocuk ne yapsın? Veriyoruz bunların eline. Ya şu ilahiyattan yetişenin şu kafa bozukluğu, işte Mustafa Öztürk müydü o? Mustafa Öztürk. Tefsir profesörü. Televizyonlara çıkıyor. Adam ne diyor? Adam diyor ki, Muhammed diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, Tevrat'tan falan tercüme yaptı, Kur'an tercümedir diyor. Tevrat'tan falan alıntıdır diyor. Ve anlatılan kıssaların hepsi masaldır diyor. Bu adam tefsir profesörü. Yani FETÖ bitmekle FETÖ fetö bitmiyor ki. Yahudi oradan bitiriyor, oradan başlatıyor. O cepheyi kapatıyorsun, öbür cepheyi açıyoruz. ehl sünnet medreselere verin. Ehl-i sünnet medreselere verin. Ondan sonra, ben bilmiyorum, artık şaşırdım kaldım. Olmazsa diyorum, ha, yani öbür diplomalar normal okul okusa, hiç olmazsa anasından, babasından öğrendi ve bil kaderi hayri ve şerri bir şey bilir. Bunlara gidince... Ne alın yazısı ya diyor. Bu sefer imansız ölecek Allah muhafaza. Hoca olacak derken gavur olacak görüyor musun? Ne kadar ters kutup yani. Millet hoca olsun çocuğum diye gönderiyor yani. Ama maalesef mutezile ekolu Ankara İlahiyattan başlamış 50 senelik 40 senelik bir proje. Bugün artık öyle bir hal almış ki adam bütün hadisleri toplayalım diyecek duruma gelmiş. Öyle mi? Atatürk döneminde böyle bir şey olmadı. İnönü döneminde böyle bir şey olmadı. Bazı yasaklamalar, İnönü döneminde yasak falan oldu. Ama Bukhari, Müslim'i, hadisleri ayıklayalım, aklımıza gelmeyenleri, uymayanları hadisten silelim diye bir proje düşünülmemedi yani. Bugün düşünülen projelere bak. Geldiğimiz noktaya bak. Çok tehlike. Yani... O dönemde basılan Bukhari tercümesi var. Bir hadis bile çıkarılmamış içinde. Yani Atatürk önü döneminde basılan Bukhariler, Müslümler, tercümeler var. Bir tane hadis içinden çıkarılmamış. Adam kendisi inanmayabilir. Ama orada Bukhari ise Bukhari yani. Şimdiki plan ne? Hadislerin tümünü toplayalım. Akıl süzgecinden geçirelim. Peki hadisler ne? Vahiy. Vahi ne? Allah'ın indirdiği. Allah'ın bildirdiği. Senin aklın ne? Noksan. Nisyanla malül. Hata ile malül. Bizim akıllarımız en akıllımız bile. Şaşıyor mu? Ya gözlüğü şuraya koymuşum. Yarım saat gözlük arıyorum ya. Göya da çok akıllıyım yani. Gözlüğüm nerede diyorum. Ortalığı yıkıyorum. Birisi diyor ki kafanda ya diyor. Ne aklı be. Evin yolunu bulamıyorum ya bazen. Cebimdeki kokuyu bulamıyorum. Arıyorum arıyorum kokum nerede diyorum. Cebimde derin biraz biliyor musun? Cebimdeki kokuyu bulamıyorum. Ya unutmak sende, şaşmak sende, şaşırmak sende, bunamak sende, yaşlanmak sende, bütün hatalar sende. Kainatın efendisine gelen vahiyi toplayıp da aklına vuracak. Sen maydanozu mikserde mi vuruyorsun ya? Neyi neye vuruyorsun ya? Senin aklın ne ya? Dīnunābīn nukul lālamun asebetel okulde de bu belirsizlik efendimiz. Bizim dinimiz ayet hadis dinidir, akıl dinidir. akla uyar uymaz diye bakamayız. akla münasebet üzere gönderilmemiş. Çünkü akıl bazen zarar karars bile seçemez hale gelir. Bu kadar akıllı insan bu kadar zarara düşüyor. Bu bu milletin aklı erseydi bu profesörlerin afet önün hepsi profesör. Değil mi? Zombi gibi gittiler herife bağlandılar. Manyak gibi herife gittiler bağlandılar, değil mi? Ne dese yuttular, öyle mi? Hala da yutturmaya çalışıyor. Bir daha darbe yapacağım. Siz sakın ifade vermeyin. İçeride hele bekleyin. Yukarıdan helikopter geleceğim. Cezabinden alacağım diye. Hala. Hani kafirler cehenneme girdikleri zaman şeytan cehennemde kürsüye çıkacak ya. Şeytan cehennemde kürsüye çıkacak. Ateş halkaları, lanet halkalarını üzerine takmış. Ne zamanki iş bitti cennet eli cennete, cehenneme eli cehenneme. Şeytan ateş kürsüsüne çıkacak. Lanet halkaları üzerine takılmış vaziyette. Bütün cehennemdekilere Hele bir toplanın bakayım, bir miting yapalım diyecek. Yemin ediyorum bütün cehennemdeki gavurlar mitinge gelecek. Ulan bir tanesi demeyecek ki bunun yüzünden cehenneme geldik, bundan ilerisi nereye gideceğiz acaba? <gülüyor> Gitmeyelim şöyle iblisin peşine demeyecek. Toplanacaklar bakalım ne diyecek. İblis dedi, bakıyorlar ya bu nasıl olsa buralardan eskiden çıkmışlardandır. Cennet cehennemi eskiden bilenlerdendir. Belki bir çıkış yolu var. Bir şey var. Bugüne geldik nasıl olsa. Olan oldu bundan sonra. Bir daha dinleyelim iblisi diyecekler. Aynı şimdi bu FETÖ'nün elemanları. Ulan kendinize acıyın. Verin ifadenizi kurtulun be. Ne gizli biliyorsanız söyleyin şu herif hakkında. Şu örgüt hakkında. Hala bekliyorlar. Bir darbe daha olacak da biz kurtulacağız. Aynı iblis. İblis diyor ki Toplandılar böyle bekliyorlar. Belki bir kurdu. Hem bir yandan da yanıyorlar ya. İnnaallah ve vadel adel hak. Bu Kuranda yani. Ben yoksa iblisin cehennemdeki toplantısını gizli çekimlen seyretmedim yani. <gülüyor> Şüphesiz diyor Allah size diyor vadet. Ne vadeti size diyor? Hakkı vadet diyor. İblis doğru konuşur ha? Yanlış yapar ama doğru konuşur. Hak neydi diyor? İman edip ameli salih işleyenler cennete, inkar edip isyan edenler cehenneme. Allah sözünde durdu mu diyor? Hepsi diyorlar buna. Ne konuşuyor bu ya diyorlar. <gülüyor> Bunlar da bekliyorlar ki şuradan yarın kaçacağız. Allah diyor vaadi hak ile sözünü tuttu diyor. Ve vaat tükü. Ben de size vaat ettim diyor. Neyi vaat ettim? Şirk koşun, isyan edin, kılmayın, işçi için kumar oynayın, zina edin. Her yol serbest. Ondan sonra cennet yok, cehennem yok, ahiret yok, hesap yok, azap yok, girilmek yok öyle ya. Ben de size kuruntularla sizi oyaladım. E şimdi bekliyorlar böyle bir şey. Buraya kadar hala ümitleri var. Ben de size söz verdim. E ne oldu diyorlar? Faklef düküm. Ben caydım diyor. Allah sana lanet etsin. Vay iblis. Bütün hepsi birden lanet, lanet okuyup duruyorlar. Şeytan diyor ki ne oluyoruz ya? Ne var diyor. Allah'ın laneti üzerine yağsın. Ulan yağdı yağacağı kadar diyor bu. Ve mâ kâne li'aleykum min sultan. Benim sizin üzerinizde e, caydırıcı, yaptırıcı efendim yaptırım gücüm yoktu ki diyor. İlla dâv tüküm. Ancak size fıs fıs fıs besvese verdim. Ben sizi çağırdım. Nereye? Şirke, isyana, masiyete, harama, günaha çağırdım. Efeste fes tecep siz de hemen benim davetime icabet ettiniz. Allah beş kere sesli çağırdı. Bir kere ezanı duymadınız. Ben sessiz çağırdım fıs fıs fıs. Hemen baktım meyhanedesiz. E ne olacak o zaman? Sizin de canınız ekşili istiyormuş diyor. Konuşmayın şimdi diyor. Esas Allah'ın laneti sizin üzeriniz olsun. Test edeceğim cümle. illa benim davetime hemen koştunuz. Allah'ın bu kadar davetçileri, sohbetçileri, vaizleri vardı. Hiç dinlemediniz. Mane bi Artık ben size feryadınıza imdad edemem. Ma bir bi Siz de ben bağırıyorum, yanıyorum. Siz de benim feryadıma imdad edemezsiniz. Kim kurtaracak bizi diyor? İnni kefertu bima işrektumuni min qabl. Siz beni daha önce Allah'a ortak ettiniz. Allah'a ibadet etmediniz, bana taptınız. Benim dediğimi yaptınız. Ben şimdi o şirkinizi reddediyorum, inkar ediyorum. Allah şirkten, şerikten münezzehtir diyor. Geçti, gitti. Cehennemde buluştuktan sonra. Şimdi bu kadar ayet hadis okuduk, yıllarca insanları eli sünnete davet ettik. Diyalog şirktir.'' dedik. Yahudi Hristiyan cennete girmez falan falan falan. Dinlemediler. Ondan sonra FETÖ'yü dinlediler, onu yoluna gittiler, arkasına gittiler. Dünyada da hapislere düştüler, ahirette de bakalım nereye düşecekler. Tevbe kapısı açıktır. Tevbeleri hükümet kabul edemez. Sen hükümete dilekçe versen, ben tevbe ettim, hükümette kabul ettim dersen ne olur? Papaz gibi günah çıkarmış olur. Hiçbir hükümet senin günahının tevbesini kabul edebilir mi? Evet. Tevbeleri ancak... Allah kabul eder. İnne Allahe ve rahim. <Sessizlik> Kullağına çok acıyan, tevbeleri çokça kabul eden ancak Allah'tır. Gel Celaluhu. Bir şey biliyorsanız sırlardan, efendim ince işlerden, oyunlardan, Yahudin'in Hristiyan uşaklıklarından, Mossad'ın siyahin ajanlıklarından itiraf edin. İtiraf edin. Söyleyin. Doğru bildiğinizi söyleyin. Kimseye iftira atmayın. Doğru bildiğinizi söyleyin. Devlete, hükümete yardım edin. Sö söyleyin. Ondan sonra FETÖ bir daha güçlenir de, bir daha darbe yapar da Mossad'dan siyahin adamı Amerika bilmem ne bizi kurtarır falan. Beklemeyin böyle şeyler. Beklemeyin. Allah'a tevbe edin. Bildiklerinizde burada devlete itiraf edin. Allah tevbenizi kabul eder. Nasıl olsa ölmediniz. Can bedenden çıkmadıkça tevbe kapısı açık duruyor. Ama aleti seçmeyin, tercih etmeyin. Dünya menfaatlerini öne almayın. Bak dünya da gitti, ahirette gitti diyeceğim de inşallah tevbe ederler yine gitmez. Ben kimsenin cehenneme gitmesini temenni etmem. Allah herkese hidayet versin, ıslah etsin diye dua ederim. Ama arkadaşlar mutlaka dinlemek lazım. Sohbet irşat almak lazım. Vedekdir Habibim uyar uyandır, hatırlatma yap. Bu millet sohbetsiz duramaz. Eliflet itikadını mutlaka açlamak lazım. İnsanların bu usta hassas olup ehli sünnete muhalif olan adam havada uçsa, keramet gibi bir şeyler gösterse albigistidir. Ona uymamaları lazım. Havada, denizin üstünde yürüse, kanatsız uçsa, uymamak lazım. Çünkü her şey itikadı ortada. Hak yol bu. Mevla dost doğru yolu beyan etti biz bir daha. Yeni yol aramaya, uydurma bir lüzum yok. Senin aklın nedir? Ha işte hepsi profesör, hepsi doçent. Ne oldular? Terörist oldular, olmadı He? 50 bin, 100 bin kişiden bahsediliyor. Bu kadar akıllı insan bunların hepsi okumuş okumuş insan Akıllan olsaydı yolu bulamazlar mıydı? Bulurlardı. Bulabildiler mi? Bulamadılar. Anca Pensilvanya'ya kadar gitti akılları. Oradan da hapishaneye kadar gitti. Akıl nedir? Vahye tabi olun. Kur'an ortada sünnet ortada. Sen hala diyorsun akıl süzgecinden geçirelim. Ebu Bekir Sıddık anlamadı sen anladın. Bizim dinimiz akla bakmaz, vahye uyar diyor. Hz. Ali Efendimiz de buyuruyor, akla mantığa sorsaydın, mes giydiğimiz zaman abdest alırken nereyi mesediyoruz? ediyoruz? Üstünü mesediyoruz. ediyoruz. Ama akıl ne derdi? Altı yere değiyor tozlanmıştır, altını mesh derdi. Ama biz üstünü mesediyoruz. ediyoruz. Akılla olmaz bu işler diyor. Hazreti Ali ilmin kapısı. O böyle diyor, Hz. Ebu Sıddık böyle diyor. Bütün sahabe böyle diyor tabi ta beyt böyle diyor. Müfessirin, muhaddisin, hadisçiler, tefsirciler, fıkıhçılar, fuka, kurra, hafızlar, alimler, kariler 1400 küsür sene. Herkes Bukhari baş üstüne. Kur'an'dan sonra sayı kaynak, Müslim baş üstüne. En büyük kaynaklarımız hadis külliyatımız daha tabi dolu var. Diyor. Ebu Suudlar anlamadı, İbn Kemaller anlamadı. Molla Fenariler, Molla Guranililer Ha buralarda yatıyor mübarek Bursa'da kaç tane Şeyhul İslam. Dergide her ay bir Şeyhul İslam'ı işliyoruz. Bursa'daki Şeyhul İslam'lar da geliyor mesela. Bu ay zannedersem Molla Hüsrev vazetleri Öyle miydi? He? Bir şey baktığınız yok ki mübarek adam. dergide yeni çıktı diyorsunuz ama ay sonunda da sorsam aynı yani. Hiçbir şey değiştiği yok. Ben Molla Hüsrev vazetleri hatta kabrinin Resmini de gör, gördüm herhalde. Bakalım şimdi de, yanlış konuşmayalım. Sultan Fatih'in hocası, Devlet-i Aliye'nin dördüncü Şeyhülislam'ı Molla Hüsrev Hazretleri dergide yazılmış. Bir lütfedip, kerem edip de bir okumazsınız. Hiç. Hala alışkanlığınız yok, okuma diye bir şey alışkanlığınız yok. Allah sizi de ıslah etsin okuyanlardan eylesin. Amin. Kocam Allah husrev ne hizmetler yapmıştı. şurada Bursa'da yatıyor. Bir kabrinin yerini öğrenirsin. Belki gider bir Fatiha okursun mesela. Yani neler yaptığını öğrenirsin. Kocam Allah husrev. Hazreti Fatih i yetiştirmiş. Bu kadar şeyhül İslamlar gelmiş geçmiş de onları anlayamamış. Bizim Şaban Şimşek <gülüyor> profesörümüz bütün hadisleri bir elekten geçirme kararı almış. Hükümete de tavsiye ediyor. Azdan MKK'ya şey verecek, güvenlik kuruluna. Güvenlik kuruluna verecek yani. PKK sanki bitti, işit bitti, o bitti, bu bitti. Hadisler memleketi bozdu sanki. Sanki bu hadisler yüzünden memleket ifsat oldu. Yahu bu hadislere uyulsaydı bu böyle fesat olur muydu? Ey gidiş aban kardeşimiz! Allah seni de beni de hayırlı istahat etsin. Hepimizi hidayet etsin. Aklını bir kenara koyup, vahye uyanlardan eylesin. Onun için şeytandan akıllı, iblisten akıllı, iblisten okumuş biri yok. Ama sonunda bak cehennemde kürsüsü var. Onun için senin de ilahiyatta şurada burada kürsüm var demekle olmuyor. de cehennemde kürsüsü var. Ve sonunda teslim bayrağını çekiyor. Ben sizin şirkinizi reddettim. İna الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah şirk koşan, ayeti hadisi inkar eden o zalimlere çok can yakıcı azap var. Yandık hepimiz, Allah belamızı versin diyor. Mitingi bitiriyor. Anladın mı? Aklı kenara koymadan, vahye uymadan cennete gidemeyeceğiz. İyi ki okumamışım okul falan ya. İyi ki okumamışım. Belki ben de çok sivri bir akıllıyım ya, ben de Kur'an'ı bir inceleyelim derdim yani şöyle. Öyle manyaklığın <gülüyor> sınırı yok ki. İyi ki okumamışım. Şu okullar nasip olmamış. Şu diplomalar nasip olmamış. Allah'ıma ne kadar hamd etsem azdır. Allah saptırmadı bugüne kadar bundan sonra saptırmasın. Amin. İyi ki Efendi Hazretleri gibi mürşit bulmuşum. İyi ki o beni bulmuş gerçi çocukluktan. İyi ki ben o zatı dinlemişim. Diploma alma Ahmet demiş. Söz tutmuşum. Anamı babamı dinleseydim bile helak olmuştu. Anacığım rahmetli çok diploma severdi. İlla Allah Ahmet, illa al Ahmet. Zor yutturuyorduk ona, aldık alacağız falan. <gülüyor> yutturuyorduk ona, çok. Rizi'ye bile okuma göndermiyordu beni. İki bavul hazırladım, gidiyorum, ne zaman geleceğim belli değil, hoca olana kadar kalacağım. Ya diyorum bir iki ay Karadeniz'de tatil yapacağım anne falan. Ahmet diyor, bu bavullar iki benzemiyor. Kadıncaz hastanelik oldu yani, okulu bıraktım diye. Sever de okulu kadınlar çok sever diploma işini. Böyle bir hikmeti ilahiyetini. Aslında bunu çok severler. Bu da diplomaya bağlı. <gülüyor> ya yine babam akıllı çıktı. Yani ben seni dedi efendiye verdim. Dedi ki, Muhammed'in terbiyesini bize bırak, karışma burada. Ben de dedi tamam size verdim efendim. Dedim dedi küçük yaşta. Yani o kadar da malı vardı, işi vardı, gücü vardı. Çok da imkanları vardı. Bir oğlu da ben idim. Okul şeyine pek zorlamadı beni. Allah razı olsun ondan. Anama da rahmet etsin. kabr Nur olsun. Sonra hoca olduğuma çok sevindi ama ha? Tabii Tabi hoca olduğuma çok sevindi ama ne bilsin kadın ne olacağımızı tabii ki. Yani. Ama laf dinleyeceksin. Laf dinleyeceksin. İlla diploma İlla şunu olayım. İlla memur olayım. İlla muvazzaf olayım. İlla bir şey olayım yahu kardeşim. En er hal Allah, Müslüman ol, ehli sünnet itikadında ol. Gerisi Allah kerim be kardeşim. Sapıtma tehlikesi varsa girme o işe para olsa da ya. Girdiler girdiler burunları, kafaları. Şimdi çıkaramıyorlar. İşte hepsinin ne rütbesi kaldı, ne bilmem nesi kaldı değil mi? Profesörlükleri iptal. Doçentlikleri iptal. Şunlar iptal, bunlar iptal. Ah bir FETÖ kadar da benim iptal edeceğim şeyler var ama. Ehli sünnet dışı fırkalar ama. Benim elime nereden bir şey geçecek? Değil mi? Bir fırsat elime geçse bu ilahiyattakilerin çoğunu <gülüyor> Ne diyeyim ilahiri, ne diyeyim ilahiri Ya bunlar profesör olacak adam mı ya? Buhari-i Müslüm'ü toplayalım, hadisleri inceleyelim diyor ya Ya bu ne rezilliktir, ne ayıp şeydir ya Bir Müslüman çıkıp cevap vermiyor Yine Cübbeli Hoca bir şey konuşuyor burada bu sabah gördüm, akşamına konuşuyorum. Dedim bunu Perşembe'ye bırakayım. Sonra dedim Ahmet ölürsün kalırsın, perşembeye unutursun şimdiden söyle dedim yani. İşimizi temiz yapalım. Kimseye hakaret etmiyorum. Ama kurum olarak, kurumsal olarak baktığımızda artık mutezile kafasının hakim olduğu bir noktada da Vehhabi kafasının. Mutezile daha ağır basıyor. Efendim bir miktarda Vehhabilik var. Bir miktar. Ama ağır basan nokta kaderi inkar. Mucizeleri inkar. Muhtezilenin ana bilim dalı. Muhtezilenin en iyi bildiği şey şudur. Alın yası yok der. Mucizeler yok der. Aklın mantığını almadığı hiçbir şey yok der. Ki İslamoğlu da alın yasının inkarı bundandır. Mehmet Okuyan'ın da işte Meryem Validemiz babasız çocuk doğurduğunu kabul etmemek için ne dedi? Hem erkek hem kadın, iki hormonu var Meryem validemizin dedi. Kendi kendine çiftleşiyor demek istedi. Haşa ve kella. Hep bunlar nereden gelir? Mucize yok. Her şeyi akılla, mantıkla bir yere bağlayacak yani. İşte onun için tehlike büyüktür. Allah'ım Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten bizi ayırmasın. Amin. Bu sohbetlerde daim eylesin. Amin. Sohbeti kaçırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu sohbetler, bu ilimler bunlar sizin suyunuzdur. Bunlar sizin yemeğinizdir, karbonhidratınızdır, havanızdır, nefesinizdir, canınızdır bu sohbetler. Ayet hadislerdir bu sohbetler. Burada hikaye yok. Biz üsteti konuşuyoruz. Dersle başlayalım inşallah. Bu arada efendim çarşamba gün mektubata başlayacağımız dedik. Hiçbir ders kaçırmayın. itikat mektubudur. Tam itikadi konulara başlamak üzere konu. Ondan sonra da hep itikat mektuplarını bitireceğiz. Çok önemli derslerdir. Ben biliyorsunuz o derslere pek böyle havadan sudan bir şeyler Şaban Bey işte Ekrem Bey falan karıştırmıyorum. Değil mi? Onlar çünkü kısa. 45 dakikada neyi anlatacağız? Bir şaban şimşeğe takıldı, 45 dakika geçiyor. Onun için o derslerde sırf ibare üzerinde mana verip izah etmeye çalışıyorum. Dersler müfid oluyor. Allah istifade nasip eylesin. Amin. Kalıcı eser niteliğindedir. Ben ölürüm kalırım. Hiç olmazsa itikat mektupları bitsin. El-i itikadı İmam Rabbani açısından. Kadde sallallahu aleyhi ve sellem onun usulüyle inşallah efendim. Meydana çıksın. Ben bir daha buraya gelmeden evvel Yani kaç Kasım'da geleceğim inşallah? Beş miydi? Beş, beş. beş Kasım Cumartesi geleceğim size inşallah Saat sekiz buçukta sohbet başlayacak inşallah O arada i̇mam Rabbani'ye gideceğim inşallah Hindistan'a gideceğim. Siz de selam gönderiyor musunuz? Evet. İnşallah. Bursa cemaatinden Belki Fatih cemaati bile Karambola gidebilir yani. Onu daha demedik oraya bir şey. Unutabiliriz Sizden bir selam aldık inşallah Büyük müceddidimize, müctehidimize, silsilemizin büyüğüne, tarikatımızın ulusuna, daha yedi silsile var, daha büyük meşayih, hepsini ziyaret edelim inşallah. Allah selamlarınızı da ulaştırmayı nasip eylesin. Allah onun ilimlerinden ehli sünnet üzerine kurduğu bu yazdığı mektupları güzel kavrayıp, anlayıp, anlatabilecek rütbeye, mertebeye erişmeyi bize nasip eylesin. Yani itikat, musamaha yok. İtikatta musamaha yok. Önce iman ve itikat. böyle istedik kadar namaz kılsın oruç tutsun, Mehdi falan yok, Ebu Davud'daki hadisi kabul etmem, Tirmizi'yi kabul etmem dediği anda Allah ve Rasûlü onu reddetmiştir. Reddetmiştir. Tirmizi diye bir şey yok, Tirmizi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini söylüyor sana, Ebu Davud'un canı çıktı o kadar hadisi toplayana kadar. Şeyhlerinden. İmam Bukhari 16 sene, 17 sene Bukhari'yi toplayana kadar uğraştı. O Bukhari kolay mı topladı? Ne ağır şartlarla alimleri seçtiği en ufak bir zerre kadar hatası olandan bile hadis öğrenmedi. 8 bin küsur hadisi varsa sırf Bukhari'de. Her biri için gusül abdesti aldı. İstihare namazı kıldı. İstihareden sonra Efendimiz Aleyhisselam kabrinin yanında yazdı o kitap. Sen ne konuşuyorsun? Belki de o yazıyı yazarken bile abdestsizsin. Bu kadar önemli, kıymetli sahih kaynakları nasıl ta'nü cerh edebilirsin? Eder bunlar. Eder. Adam Kur'an'daki mucizeyi reddediyor. Kur'an'daki. Meryem Validemizin babasız çocuk doğurmasını kabul etmiyor adam ya. Yani daha bu Buhari dinler mi zaten? Ya bir kere raydan çıktıktan sonra... Nerede duracağım belli değil yani. Uçurumun dibin nereye kadar derinse oraya kadar gidersin. Mesele raydan çıkmamak, ehli sünnetten ayrılmamak. İyi elim içelim, dua edelim. Yatalım kalkalım, dua edelim. Allah'ım imanımız sana emanet. Ehli sünnet itikadımız sana emanet. Allah'ım emanetleri rıza etmeyen Allah'sın. Celle Celaluhu'ya Ya Rabbi sana emanet. bu emanetimizi mahşerde cennete girene kadar biz de muhafaza eyle ya Amin Allahu ve selam. Taala ali وصحبه. Şimdi Hicret kırsasını e, anlatmaya başlayayım. Çok da uzatmamak suretiyle. Allah Tebaraka ve Teala bu ususta Kur'an-ı Kerim'de tabii bir adet kerime var Tevbe suresinde. Onun da üzerinde ilerisinde de adetler var ama e, direkt bu konudan bahseden Ayet kerimesinde estağzubillah. İlla tensuruhu. Ey Habibimin ümmetleri. Ey benim kullarım. Benim sevgilim sizden yardım istiyor. Ne usta yardım istiyor? Tebuk muharebesine çıkılacaktı. Vefatına da az kalmıştı zaten sallallahu aleyhi ve sellemin. Son sene Tebuke çıkacak. Tebuk'ta bin kilometre Havanın da en sıcak zamanı zaten oralar, yollar çöl. Hurmaların ne diyorsunuz oraya? Yani olgunlaşma zamanı demek en sıcak zamandı. Tabii çok maddi imkan lazım, at lazım, deve lazım. Hazreti Osman radıyallahu an Efendimiz zengindi de baya bir şey yaptı. Yani birçok at temin etti, birçok Para belki de bin altın, yani o zamanın parasıyla getirdi, döktü sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne yani. Çok sevindi sallallahu aleyhi ve sellem. Rumlar çünkü gelecekler diye. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere, Rumlara karşı bir gövde gösterisi ve onları geri çevirmek için e, Allah için yola çıkacaktı. Harp olmadı Tebük'te. Harp olmadan döndüler ama o çıkışları tabii çok eziyetli oldu. iki ay kadar sürdü ve o en zahmetli hisatil usrati diyor Kur'an güçlük anında zorluk anında diyor hiçbir harfte bu tabiri kullanmıyor zorluk anı olarak Tebuk'u gösteriyor susuz kaldılar develeri kesmek zorunda kaldılar develerin kursaklarındaki suyu içmek için yoksa ölecekler devede tank kadar lazım ama öldükten sonra deve ne lazım mecburen develeri kestiler bir hurmayla efendim üç kişi beş kişi idare ediyorlardı. Bir hurma tek. Hurma öyle yolda öyle şey kaldılar yani. Aç açık kaldılar. Ondan sonra bir hurmayı biraz o yalıyor. Biraz o yalıyor böyle. Harbe gidiyorlar bir yandan. O sıcakta yol yürüyorlar gidiyorlar. Bin kilometre ya. Şuradan şuraya 500 adım atamayız. Niye atamayız? Çok yediğimizden atamayız. Onlar aç vaziyette giriyorlar. Bir hurma bir kişiye düşmüyor. Kaç kişi bölüşüyor. Böyle zahmetler oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem çok e, davet yaptı yani. Yardım edin, infak edin. İslam ordusuna hayır yapın. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. istesem Mevla buyuruyor. Uhud dağına altın yapayım. Peşinde gezdireyim. Peşinde gezdireyim. Yok ya Rabbi ben kulluğu tercih ettim. Fakir kalayım. Efendim... Kulluk sıfatını tercih ediyorum. Padişahlık istemiyorum. Ama Müslümanlardan yardım istiyor. İstemek durumunda kaldı. İstenir. Hak için istemekten utanılmaz. Allah içinse istenir. Yardım niye istemeyeceğiz? Hizmetlere, hayırlara talebe okuyor. Hafızlık yapıyorlar. Medreseler var. İnsanlar bu kadar muhtaçlar var. Şefaat etmek, aracı olmak hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir. Bu sünnettir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in mesleğidir. Mesleder. Siz şimdi yardım edin falan buyurdum evla. Kimileri de ben para vereyim gelmeyim hesabına gitmek istedi. Adaba ayetler sitemli geldi. Estağfurullah. Ya ululü'n âmenû e ee inanmış kullar. Ma'akumü dakîleleküm firû fi sebîlillâh Ne oldu size ey ee inandım diyenler? Allah yolunda çıkın peygamberimle beraber. Dediğim zaman dünyaya meylettiniz. ettiniz. Tam hurmaların olmuş zamanı, bahçelerimizde dursak, hasat alsak, ürün devşirsek ondan sonra o zaman buzdolabı yok, küplere koyuyorlar suyu serinletmek için. Küplerde serinlemiş su içsek, sonra hurma ağaçlarının gölgesinde otursak. Nasıl böyle düşünürsünüz? Benim Habibimden canınızı mı esiriyorsunuz? O İslam'ın hakim olması için kalkacak, bin kilometre gidecek. Siz Medine'de duracaksınız. Bu yakıştı mı size Allah buyuruyor. O sonra başka ayet de var. Yani bu Tevbe suresinde bu konu çok bahsedildi. Mekaneli ehli Medine'ti ve men min la bi Medine halkı için olsun. Eftraftaki Arap kabilelerinden olsun. Hiçbirinin Resulullah'tan geri kalması caiz değildir. Ayet geldi. Hepsi gidecek. Ya. Nasıl siz canınızı acırsınız da onun canına acımazsınız? Siz nasıl canlarınızı onun canına tercih edersiniz? Hani sizin o canınızdan ileriydi? Öyle ya Müslüman olmak için canımdan çok seviyorum. E nasıl oldu o gidiyor sen de oturuyorsun? Çok önemli ayetler var bu usta. Ne susuzluk çektiyseniz, ne yorgunluk çektiyseniz, ne açlık çektiyseniz, hepsinde kat kat sevabınız yazıldı Allah buyuruyor. Onun için açım, susuzum, yorgunum demeyin. Yahu Tebuk Muharebesi'ne gidelim demeyiyoruz. Bursa'da ayda bir sohbet var, gelin diyoruz. Buraya bile gelemiyorsunuz. Siz tebuk'e nereden gideceksiniz ya? Eskişehir'den gelen oluyordu, Kütahya'dan oluyordu, Afyon'dan oluyordu buraya. Nerede bunlar? Otobüs, otobüs. Gelmiş mi Manisa'dan falan. Maşallah. İzmir, eski şehir var mı? Var abi, abi Bursalı yok o zaman. <gülüyor> Bu Bursalı lan nerede ya? Ben anlamam. Ey iman edenler! Hani size Allah yolunda çıkın dendi. Buraya gelirken ben muhtar oldum da sizi rey için çağırdım. Belediye başkan adayı mıyım da destek için çağırdım? Siyasetçi miyim de parti pırtı için çağırdım. Ne için çağırdık sizi bu zamana kadar? Biz de kalktık geldik o kadar yoldan. Niye geliyoruz hasta hasta? Allah için bu yol Allah yoludur. Bir adamı namaza başlatacağız daha. Zinayı bırakacak, işçiyi bırakacak. Ne insanlar bu Bursa'da ne kıssalar var, ne içseler var. Ta neydi orası? Cumalı Kızık mıydı? E Cumalı Kızık'tan sonra Oğazi Efendi öldü mü? Sağ mı? Vefat et. Allah rahmet etsin. Kabri, Hacı Efendi orada bizi Cumalı efendim sohbet ettiriyordu. Müftü camileri kapatıyordu o zaman. Biz hangi camiye gideceksek, Cami namaza kapatıyordu tümden. Tabii nelerle uğraştık bu Bursa'da. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. 35 senedir ben geliyorum, gidiyorum. Ondan sonra Cumalı Kızık'a gittik, oradan bir şey oldu öbürüne gittik, öyle öyle. Molla Arap'a gittik. Nele Molla Arap'ta cami kapattı. Böyle dolandık, dolandık. Sonra burayı yaptık. Allah yapanlardan razı olsun. Kuruşu olanlardan şimdi kabirde yatanlara dağlar emsali, Uhud dağı kadar rahmet. Şu saatte hale Amin. Şu külliyede kuruşu olanlara. Bak şimdi insanlar namaz kılıyor, cikir yapıyor. Allah diyor. E onlara sevap gidiyor. İşte şirkete ortaklık budur. Hizmet budur. Paraları cuka cuka cuka Pensilvanya ne oluyor? <gülüyor> Hizmetmiş. Ne hizmet? Bizde de var senin, sakallı sarıklı bakıyorsun, paraları cukka cukka cukka Ondan sonra bir de bakıyorsun elektrik ihalesi almış Ya ulan mübarek adam, nereden buldunuz bu paraları elektrikli ihalesi? Biz evin elektriğini ödeyemiyoruz daha <gülüyor> Bakan diyor bir yüzde on indirim var, seviniyoruz yani Değil mi doğal gazı, elektriği He? Bu nedir? Paralar cukka Çıkar o cukkalar sonra, çok kötü çıkar Öyle şey yok bir kuruş ehl sünnetin parası, cemaatin hizmet parası Allah için bu yola harcanacak. Allah için. Öyle bir şey olur mu ya? Kendi kazandığın helalından harca. Milletin parasıyla nasıl sen şey yapıyorsun? Mahvettiler millet. İşte biz orada buraya sığışamayınca burayı yaptılar Allah razı olsun. Hacı Fikret Efendi ön ayak oldu, çağırdı buraya bizi. Ondan sonra geldiler mübarek insanlar, temel attık falan. Evet. Allah yoluna çıkın. Allah için gelin. Bak şimdi biz diyoruz Allah için gelin. Geliyorsun, e peki size Allah için gelin dendiği zaman ne olacak? Otobüsleriniz var, arabalarınız var, yolları iki, iki şeritli, dört şeritli oldu. Eskiden zor idi. Bu kadar kolaylıklar içinde bin kilometre sahabe-i kiram aç susuz vaziyette kalktı çıktı yola. Yani bu ayet o zaman hakkında indi, ayet orada kaldı, bitti mi? Bitmedi. Kim Allah yoluna davet edildiği zaman gidecek. Gitmezseniz diyor Mevla, "Erdoytu'l hayati'd-dünyâ minel Dünyayı seçtiniz, oturdunuz aşağı, ahireti terk ettiniz. Siz nasıl dünyaya razı oldunuz? Dünya bitti bitiyor işte. "Fe mâ hayatid fi'l-âhire illâ Ahirete nazarla dünyanın hayatı, yaşantısı, yemesi, içmesi, evlenmesi, boşanması ne kadar bir süredir? Çok az. Sizin biriniz denize parmağını daldırsa, sonra kaldırsa o parmağındaki ıslaklık nereden geliyor? Denizden. Ne kadar aldı denizden eksilttiyse ahirete nispetle dünya o kadar azdır. Dün, de, ahiret deniz derya, dünya işte o bir parmağa gelen nem kadar. Bir damla bile bazen damlamaz. Öyle durur orada, kurur. Siz buna nasıl razı oluyorsunuz Allah buyuruyor? Burada sohbet var. Allah dostları toplanmış. Ehli sünnet Müslümanlar toplanmış. Hak üzere itikadı olanlar bir araya gelmiş. Allah için davet tebliğ yapılıyor. Sen diyorsun ben yatacağım. Nasıl yatıyorsun diyor. İlla o. Allah yoluna çıkmazsanız. Emri bil muharfa çıkmazsanız. Vaaz-ı gitmezseniz. Esasen Tebuk Muharebesi'ne bahsediyor. Çıkmazsanız. Size çok acı verici bir azap edecek Allah. Çıkmazsanız Allah yoluna azabı bekleyin. Bak az daha darbe olmuştu. Kafamıza bombalar yağıyordu. Az daha memleket işgali olmuştu. Daha bize sohbet ettirirler miydi? En evvel beni götürürlerdi zaten. Bu külliyelerde vaaz edilebilir miydi? Diremezdi. Belki de camilerin bir kısmını kilise yaparlardı. Bir kısmını de havra yaparlardı. Dinler arası diyalog üçünüz birden ibadet yapın derlerdi. Demezler miydi? Başlatmadılar mı Mardin'de? Başlatmadılar mı Hatay'da? He? Başlatmadılar mı cami, kilise, havra yan yana yapma? Bazı hastanelere gidiyorum şimdi, özel hastanelere bir bakıyorum altta, kilise, havra, cami yan yana yapmış. Evet. Ne işi var burada bunun? Caminin yanına kilise yapmış, havra yapmış. Belki Hristiyan gelirse ibadet yapar. Nerede görülmüş Hristiyanın kiliseye gittiği? Hristiyan kilise mi arıyor? Adam koca kiliselere gitmiyor Avrupa'da. Boşatmışlar. Satıyorlar kiliseleri parayla. Sen burada gelmiş, orada bir yer yapıyor sembolik. Mumlar yakmışlar falan. Hep dinler arası, diyaloğun. E bu cehil karpuzları bunlar yani. Başka bir şey değil. Az daha gidiyorduk. Ne sohbet kalmıştı, ne medrese, ne talebe. Hepsi bitmişti. E şimdiki biz Allah yoluna nasıl çıkmayız? Nasıl birleşmeyiz? Nasıl yardım etmeyiz bu dine? Eğer çıkmazsanız çok acı verici azap edeceğim size. Bir de sizi değiştireceğim, yerinize yeni Müslümanlar getireceğim Allah buyurun. Benim size ihtiyacım yok. İki milyar Müslümansınız. İstesem hepinizi yok ederim Allah buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile bu noktada bir işaret geldi diyelim. Bedir muharebesinde 313 kişiydiler. 900 küsur müşrik ordusunu görünce dayanamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ediyordu böyle sırtında da ridası vardı, şal yani uzun büyük şal, hırka gibi atmışlardı fakat kolları kolları yok. O düşün dua derken böyle çok yalvarıyorduk. Yavaş yavaş omzundan o şal Düşmeye başladı. Sonra Hazreti Ebu Bekir geldi radıyallahu anh. Yeniden hırkasını şalını üzerine koydu omuzlarına. Kefake munâşedetüke rabbek. Ya Resulallah Allah sana söz verdi. Dinine yardım edecek. Bu kadar yalvarman yeter. Kendini harap ettir. Ne kadar yalvarıyorsun? Yani Allah ona yardımı söz vermiş. Melek orduları Allah'ın emrinde ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dua ibadettir. Yalvarıyor, nasıl yalvarıyor? Sonunda artık dayanamadı. Dedi, Allah'ın tühlikâdîl-üsâbe <gülüyor> la tu'ubet fil arzu ebedâ. Bu biraz, Mevla Teala buna biraz, efendim, bu naz mukabelesinde biraz işaret buyurdu diyelim. Ne dedi? Ya Rabbi dedi, şurada bir avuç Müslüman kaldı, bunları da bu Bedir'de helak edersen daha yeryüzünde ibadet edilmezsin. Sana ibadet eden kalmayacak dedi. Mevla buyurdu ki, Habibim ne biliyorsun? ''Onlar da gitse, herkes de gitse, ben yine ibadet eden kullar yaratırım.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun olan nazından söyledi. ''Ya Rabbi bir avuç Müslüman kaldı hani bunları da helak edersen ibadet eden kalmayacak.'' Bir de ebedi sana ibadet olunmayacak deyince ''Habibim nereden biliyorsun?'' ''Nuh tufanında bütün dünyayı gark ettim bu? E yeniden Müslümanlar geldi.'' Ondan sonra mevla Sese, yeni insanlar yaratır, ol dedim olur. Bakın diyor, ya benim dinime yardım edeceksiniz? Kur'an'a, sünnete, vahye, ehli sünnete Allah için çıkacaksınız bu hizmetlere, milleti uyaracaksınız. Yoksa can yakıcı azap edecek ve sizi götürecek, yerinize başka insanlar getirecek. Siz İslam'a yardım etmeseniz, yok ben sohbete gitmem, yok ben efendim... Medreseye çocuğumu göndermem. Yok ben medreseye yardım etmem. Yok ben El-İştate yardım etmem. Etme ve la şey ya. Bu Allah'ın dinidir. Siz hepiniz terk etseniz bana şeycik zarar veremezsiniz. Onun için haddinizi bilin. Kendinize zarar vermeyin. Allahu a'la kullu şey'in kadir. <gülüyor> Allah ki her şeye hakkıyla kadirdir. Size mi mudana edecek? Cemaat gelmiş, gelmemiş. Medreseye talebe göndermişler, göndermemişler. Sen vazifeni yap kardeşim. Bakma sen bu milletin dünyaya aldanmışlığına. Bunun devamı geldi şimdi. İlla Tansuruhu. Siz Tebuk Muharebesine çıkmazsanız, siz Allah yoluna davet edildiğinizde icabet etmezseniz, siz benim sevgili Habibime sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmezseniz, etmezseniz etmeyin. Fakat ne Allah, Allah zaten ona çoktan yardım etti. Halbuki tebuke çıkılacak. Çok büyük maddi imkan lazım, deve lazım, at lazım, infak lazım, asker lazım. Çünkü 200 bin, 300 bin ordudan bahsediliyor. Rumlar geldi mi? 200-300 bin geliyorlar, Mu'te'de olduğu gibi. Onun için burada çok adam lazım. Ama siz yardım etmezseniz. Ben zaten yardım ettim. Yine yardım ederim Allah'ım. Ne zaman yardım ettim? Hani kafirler onu çıkartmıştılar ya Mekke'den. Halbuki bu ayetler hemen hemen hicretten 10 sene sonra nazil oluyor. Efendimizin vefatına yakın olduğuna göre. Yani Mekke'deki dönemden arada çok geçmiş. Ama Mevla onu hatırlatıyor. O zaman kim yardım etti ona diyor? Tek başınaydı. Fâniy esneyn ikinin ikincisiydi. İzümâ fil gâr İkisi de o mağaradaydı. Sevr dağındaki mağarada. Sevr öküz demek. O dağın resmini çeksen böyle uydudan uzaktan baksan öküz şeklindedir. 13'ün dağın adı, mübarek dağın adı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz gecikti mağaraya çıkma. Çünkü neden? Evvela başka bir dağa doğru Yöneldi, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Fakat o da Huneynda, Dağı. Huneyn Dağı'nda e, çıkmak istedi, hatta biraz da çıktı. Huneyn Dağı dedi ki, bazı rivadelerde Sebir Dağı'dır, o Hira Dağı'nın tam mukabilinde durur. Hira'dan indiğimiz zaman karşımıza gelen dağın adı Sebir Dağı'dır, Peltekse. Hüneyn Dağı'da bir ismi olabilir veya o da başka bir dağ olabilir ama Sebir hakkında da Begavi tefsirinde görmüştüm. Bu dağ çıkınca dedi ki, Ya Resulallah, İhbit Anni, dağlar taşlar Efendimizle konuşurlardı. Ya Resulallah benden in, inmenizi istirham ediyorum. Niçin dedi? İnne gâfı en tüktele alâ zahrife u'adzebe. Benim üstümdeyken sana bir kafirler yetişir de seni öldürürler falan, ben azaba düşerim. Onun için benim üstümde böyle başına bir şey gelsin istemem, benden iner misin de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inerken baktı Sevr Dağı karşı tarafta. Sevr Dağı'n ida ya İleyya, İleyya ya Rasulallah. Bana gel ya Rasulallah, bana gel. Ondan dolayı yolu çevirdiler Sevr'e. Bu bakımdan normalde aslında Mekke'den gitmekte o kadar geç olmazdı yani Sevr Dağı'na çıkış. Şimdi bile bir buçuk saatte belki çıkılıyor. Ama o vakit bir gün, bir gece gibi vakit geçti Mekke'den Sevre gitmeleri. Çünkü neden? işte yol değiştirdiler, dağa çıktılar, o dağdan indiler. Ondan sonra bir kere yol kaybı oldu. Onların hepsine hikmet var tabii. Allah şaşırtıyor ya, bu cehilleri şaşırtıyor. Ondan sonra e, bayağı zor bir şekilde çıktılar. Hani onlar mağaradaydılar. Şimdi müşriklerin eziyetleri arttı. Hatice annemiz vefat etti. Ebu Talib amcası vefat ettince hüzün senesi, üzüntü senesi onu ilan et. Sallallahu aleyhi ve sellem kafirler aşırı saldırmaya başladılar. E o Cennetül siz muhalla diyorsunuz da Cennetül Ma'la kabristan tarafındaki dağın arasında yarıkta Müslümanları hapsettiler. Onlara kimse yemek bir şey götüremiyor. Onlar dışarı çıkıp çarşıdan bir şey alamıyor kız alınmıyorlar, kız vermiyorlar. Efendim ziyaret edilmiyor falan. 2-3 sene böyle bir muhasara Mekke'de büyük bir eziyet yaşandı. Çok zor bir dönemdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye dedi ki: "İnni ara darra hicretikum beyne nakhilayn Ben sizin hicret edeceğiniz bir yurt görüyorum. Evvelce tabii o arada Habeşistan'a gönderdi Necâşi Hazretleri'nin yanına. Ee, birinci hicret, bir hicrette gittiler, sahabeden bir kısımları. Sonra ikinci hicret, bir daha gittiler. Habeştan'da bir hükümdar var, adaletlidir. Etiyopya, şimdiki Etiyopya'da Necaşi Hazretleri, kabrinin üzerine nur yağdığı gözüküyor. gözü keşfe açık olanlar görüyorlar. İnşallah gideceğiz. Orada da bizim Ahmet Yesevi derneğimiz medrese yaptık orada talebeler için. Hazreti Necaşi'nin yanında. Türbede tamir edilmiş bizim Türkiye tarafından. Türbede olmuş inşallah. Ben de nasip olursa o medresenin açılışına gideceğim inşallah. Hazreti Necaşi'yi ziyaret etmemiz lazım. İslam'a ilk kapısını açan, e, Müslümanları ilk barındıran Hazreti Necaşi'dir. Radıyallahu anh. Allah kabrini nur eylesin. Derecesini bir eylesin. Işte şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Hazreti Necaşi onları ağırladı, etti. Uzun kıssaları var. Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar kitabında 10-15 on, on sayfa sırf onun, onun hicret kıssası Hazreti Necaşi'nin hakkındaki onların duaları var çünkü Kur'an'da. O dualarda o kıssalar anlatılmış. Okuyacaksınız inşallah çıktığı zaman. Ondan sonra tabi kendisi hicret etmedi. Sahabeyi de e, giden gidebildi. Hazreti Osman Efendimiz gitti. Hanımıyla beraber Efendimizin kızı Rukayye validemizle hicrete çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok merak ediyordu. Bir haber de alamadı tabi yol. Ta Mekke'den Etiyopya'ya Habeştan'a gidiyorlar. Herhalde Yemen'e doğru gidiyorlar. Orada mı gemiye biniyorlar? Karşıya geçiyorlar. Tabii haritayı tam şu anda bilmiyorum. Gemi, deniz yoluyla ulaşılıyor. O belli. Bir, bir miktar karadan gidiyorlar. Bir kadın geldi. Damadını gördüm dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu. Yapma ya. Nasıl gördün dedi. Dedi ki ben dedi çölden geliyordum. Baktım. Damadın dedi. Senin kızın dedi bindirmiş devenin üstüne. O deveyi sürüklüyordu. Yani Efendimiz'in kızını Yürütmüyor. Hazreti Osman Efendimiz kendi yürüyor, hem de vey çekiyor, çöllerden hicrete gidiyor. Buyurdu ki Lut Aleyhisselam'dan sonra, Lut Aleyhisselam çünkü buyurmuştu ki, Lut kavmi helak olmadan evvel İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeniydi. Onun da çok kıssası anlatılıyor tabii şeyde. Bu Kur'an-ı Kerim dualarında öyle kıssalar, bütün Kur'an-ı Kerim'in kıssaları var yani acayip. Bir de bütün ayetler toplanıyor orada. اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum dedi. E, Lut aleyhisselam hicret etti yurdundan. Çünkü Lut kavmi pislikler yaptılar, inkarlar yaptılar. Azap gelmeden Allah vahyetti. O hicrete çıktı. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu te aleyhi ve sellem inne Uthmane evvelü men haceru ba'de Lut aleyhisselamdan sonra bir ehli, ailesiyle tabi Lut aleyhisselamın hanımı bozuktu. inne müneccûke ve ehleke ''Seni ve aileni kurtaracağız. İlle murâ ''Hanımını kurtarmayacağız.'' diyor Kur'an'da. E demek ki Lut Aleyhisselam'ın hanımı kurtulmadı. Ama aile mefhumuna kızlar da gülüyor. Lut Aleyhisselam'ın kızları kurtuldu. E onlar iman etmiştiler. Kur'an-ı Kerim'de kızları çok bahsediliyor. Ondan sonra Lut Aleyhisselam'dan sonra ailesiyle yani hanımıyla, çünkü o da kızlarıyla icret etti. Hz. Osman Efendimiz'in eşi Rukkayye validemizle. Siz Rukkayye diyorsunuz, onun asıl Rukkayye. Rukayyedir. Efendim Rukayye Valdemizle. Lut Aleyhisselam nere? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve en az 4000 sene var. En az 4000 sene. Lut Aleyhisselam'dan sonra hanımını alıp hicrete çıkan ilk kişi Osmandır Radiyallahu Teala. Ne büyük sıfatlar ya. Ne büyük sıfatlar. Ondan sonra dedi Sahibehumullah Allah onlara yol Allah onlara yollarında muhafaza etsin. Allah himayesi etsin falan böyle. Damadına, kızına dua etti. Ondan sonra tabii şiddet arttı, eziyet arttı. Habeşistan'dakiler gelme duruma bekliyorlar. Bakıyorlar Mekke daha karıştı. Hani memlekete döneriz diye bekliyorlar, haber bekliyorlar. Hani Mekke rahatlar mı falan? Mekke nerede rahatlayacak? Ebu Cehil azlıkça azıyorlar. Bu üzerine onlar gelemediler. Bu sefer Mekke'dekiler çok işkenceye maruz kaldılar. Aç açık perişan kaldılar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sohbet ederken, Kâinat Efendisi buyurdu ki, ''Ben sizin hicret edeceğiniz yurdu bana Allah gösterdi.'' Miraç gecesi göstermişti esasen. sonra rüyamda da gösterdi. Nasıl gösterdi? Hurmalık bir yer, hep hurma var ağaç, Medine'yi tarif ediyor. Bir de iki tane siyah kayalar arasında, harra deniyor ona. Medine'nin bir tarafı da öyle siyah taşlıktır, öbür tarafı da, yani onlar siyah taşlık olması ne demek biliyor musunuz? Volkandan dolayı. Orada volkanik dağlar var Medine'de. Onun için Uhud dağı için ne buyuruyor? Uhud min cebel cenne, Uhud cennet dağındır. Yuhibbu, Uhud bizi sever, biz onu severiz. Uhud aynen öyle alınacak, aynen o Uhud cennete konacak. Dünyanın her tarafı cehenneme atılacak, kutsal yerler alınacak. O kutsal yerlerden biri de Uhud Dağı'dır. O bizi sever, biz onu severiz. Hakikaten şimdi araştırma yapılıyor, uydudan muydudan bakıldığı zaman Uhud'un altı tümüyle altın. Cennette altın var mı zaten? Var. Hamad'de cennetten demek. Altın. El-İr min cebel cehennem. Medine'nin öbür tarafında İr diye bir dağ var. Sip siyah ya, ne kadar Buyurdu ki bu da cehennem dağıdır. Hakikaten sonra mesela araştırıldığı zaman volkanik olduğu, içinden ateş lavlar püskürdüyor. İşte o taraf harredir. Harre siyah taşlar. Çünkü volkandan sonra yüzlerce sene sonra öyle e, o karalık, siyahlık taşlık halinde duruyor. Şu anda da var. İki siyah taşlık arasında bulunan bir yer. اِنِّي لَا اَرْجُوَنْ يُذَنْ اَل۪ي فِي الْاِجْرَةِ Umarım ki bana da oraya hicret izni verilir. Şimdi sahabe-i kiram hiç Mekke'den ayrılacağını akıllarından bile geçirmiyorlar. Çünkü Kabe orada ya. Tavaf orada, sahih orada, bütün ibadet orada. Yani Mekke'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılır mı ihtimal bile vermedikleri için ona manevi bir yardım gelecek falan, bu işler düzelecek. Hani melek orduları gelecek, bu Ceyl'le birden geberebilir. Mekke Efendimiz'e teslim edilir ama biz bir imtihandayız, sabredelim falan. Hicreti pek ihtimal veren yok. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve şahsı için. O zamana kadar işte sahabe-i kiramdan da bazılarını başlatmıştı. Musab ibn-i Umeyr'i gönderdi, radıyallahu anh. İşte Medine'de imamlık yap. Çünkü onlar akabe biatlerinde geldiler. 72 kişiye kadar geldiler. Kabilelerin, aşiretlerinin reisleri olarak... Efendimiz sallallahu aleyhi ve e iman ettiler, biat ettiler. Sonra Medine'ye döndüler. Hicretten birkaç sene önce Medine'de İslam başladı. Kur'an okunmalar başladı. Şu Mekke'de alenen Kur'an okunamıyor, alenen namaz kılınamıyor, sesli ibadet yapılamıyor. Ama Medine'de ne oldu? İbadetler başladı sesli yapılma, Kur'an okutulma, Sahabe-i Keram Kur'an dersi vermeye başladı. Ensar Müslüman oldu kabileler. Evs Hazret, Hazreç. Hazreç daha önce Müslüman oldu. Hazret kabilesi, onun için onların bir şerefi de var bu noktada. İkisi de ensardır ama Hazret Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dayıları Efendimiz sallallahu aleyhi ve anne tarafından dayıları Hazret kabilesine bir ucu gittiği için onlara iman daha önce nasip oldu. Ondan sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ''Bana da ümit ediyorum ki oraya hizmet izni verilir.'' Bunu hiç tahmin etmiyorlardı. Ebu Bek Sıddık hemen dedi ki ''Ve el tercûl de elkebiye ebiyent'' ''Babam anam sana feda olsun.'' Sen kendin içinde böyle hizmet izni olacağını umuyor musun? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ne? An? evet ben benim için de izin çıkacağı vakti bekliyorum. Deyince, dayanamayanlar Medine'ye hizmet etti, işte efendim işkenceye dayamayan, eziyete dayanayan vesaire bir şekilde yolunu buldular, çıktılar. Hz. Sıddık tabii güçlü insan maddi durumu da var falan ama Yok dedi, ben şimdi hicret etmeyeyim çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edecekse yanına arkadaş lazım, yardımcı, hizmetçi lazım. Ben ona hizmet ederim. O kendini tuttu. Hazreti Ali Efendimiz kaldı. O zaten çocuk idi, küçük idi. Suhab Efendimiz kaldı. Bazı sahabe hapisteydi. Müşriklerin elinde esirdi. Hapistekiler kaldı. Çok hasta olanlar var. Medine'ye nasıl gidecek? Yürüyemiyor. Acizler vardı falan. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Rabbiyallah iki tane deve aldı. 800 dirhem para verdi, iyi para. İki tane yola dayanıklı, güçlü deve aldı. Ondan sonra onu evinin yanında onları bakmaya başladı. Onlara güzel işte otlarını veriyordu. Devenin sevdiği yiyecekleri vermeye başladı. 3 ay kadar o develere baktı. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hicreti Rabiül Evvel'de uku buldu. Ama Müslümanların sahabenin icrete başlaması ne zaman oldu? Zilhicce ayında oldu. Yani Zilhicce ayında sahabe-i kiram artık oluk oluk başladılar Medine'ye icrete. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar sürdü? Zilhicce'den sonra Muharrem, Safer, iki ay daha sonra Rabi'l-Evvel. Rabi'l-Evvel doğum ayıdır sallallahu aleyhi ve sellemin. De, o kendi icleti Rabi'l-Evvel'dir. Kureyş baktı ki, Evs kabilesi biat etmiş. Onlar hemen haber alı. Evs ne demek? Medine'deki en büyük aile Hazret kabilesi biat etti. Baktılar ki etraftaki Arap kabilelerinden inananları çoğaldı. Yahu dediler şimdi bu çıkarsa dışarıdaki bütün milleti toplar. Ondan sonra orduyla gelir üstümüze. Bizi yener. Ondan sonra biz zaten korktukları gibi de oldu elhamdülillah. Korktukları tehlikeye düştüler. Neticede dediler ki bir toplantı yapalım Darun Nedvede. Bu Darun Nedvedeki top Darun Nedve esasen efendimizin dedesinin eviydi. Kusay İbn Kilaf Hazretlerinin. Kusay gerideki dedelerinden. Onun eviydi. Merkezi bir nokta Kabe'ye en yakın. Sonra tabii orayı meclis evi, hani şimdi diyorlar ya mesela köy meclisi gibi toplantı yeri gibi bir şey yaptılar. İstişareleri orada yapıyorlardı. Mekke'de bina edilen ilk ev. Yani şeye bakıyor. Haceleset tarafına doğru rivayet var. Altınoluk tarafına da olabilir. Yani çok yakın. O şu anda tavaf ettiğimiz yer var ya. Tavaf alanında şu anda. Orada toplandılar. Çok izdiham oldu. Çünkü herkes, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhine bir plan yapmaya meraklandı. Efendim, Abdüşemsi oğulları, Nevfel oğulları, Abdüttaroğulları, Esed oğulları, Mahzumoğulları sayısız kabile toplandı. Bir kişi, yani aklı eren bir kişi geri kalmadı. Hepsi geldiler. Ondan sonra Günlerden ne günüydü? Cumartesi günüydü. Dediler Ya Resulallah cumartesi günü hakkında ne buyursun? Buyurdu Yılm-ı ve Hadiyat'in hile ve tuzak günüdür. Çünkü Kureyş bana karşı planı cumartesi günü yaptılar. Hakikaten de bu plan kuranlar pazar tatil, hafta içi de toplanacak vakit yok böyle gizli planlara. Cumartesi tam plan kurmak isteyenler için münasip. Allah hayır planları kuranlardan eylesin. Aleyhimize kurulan şer planlarını da iptal eylesin. Amin. Amin. Allah salli ve Allah salli ve Ondan sonra bir yaşlı geldi, baktılar hiç tanımadılar. Dediler biz tanımadığımız adamı toplantıya sokmayız. Nereden bu ihtiyar? Dedi ki ben Necit Necid şimdiki Riyad. Vehhabiliğin merkezi. Ben dedi ne ciddilenim dediler. Aa şeyh-i Necdi dediler. yani ne ciddi bir şeyh. Şeyh demek yaşlı demek. Ne yapacaksın? Dede dediler. Ne işin var ya? Yahu dedi siz dedi Muhammed hakkında toplantı yapıyoruz. He? Sen nereden haberin oldu? O benim her şeyde haberim oldu. Ne yapacaksın? Ben de çok size bir danışman olarak fikir verecek biri olarak bulunmak isterim. Dedi. E gel o zaman derdimiz aynıymiş dediler. 10 dallar toplantı. Ne işte o bir görüş attı ortaya. Bu bir görüş attı ortaya. Onları uzun derslerde anlatmışım. Şeytan ikisini de kabul etmedi. Birisi sürgün e, yapmak planını ortaya attı. Dedi ki sürgün olur mu ya görmüyor musunuz? Yüzünden nur akıyor, ağzından bal akıyor dedi. Her tarafı dedi kendine uydur. Gelir sizi buralardan çıkar. Bütün heyet dediler vay anasını bu ihtiyar. Ne akıllıymış dediler. On sonra öbürü kalktı işte dedi hapis yapalım, bir pencere bırakalım, oradan ölmeyecek kadar yemek veririz, kimseyi görüştürmeyiz falan falan. Ya dedi siz de akıllı mısınız? Siz uyurken dedi onlar öyle adamları var ki canlı verirler onu oradan kaçırırlar. Bu da yakışmadı dedi. Hepsi dediler ihtiyar doğru söylüyor. Meğer iblis, yani şeytan bildiğimiz şeytan kılık değiştirmiş. Nasıl melek insan kılığına gelip gelir dilenci gibi ister ya? Şeytan da yaşlı bir adam kılığına girmiş, geldi toplantıya, tanışmanlık ediyor. Ebu Cehil dedi ki, yahu dedi, Kureyş 12 kabile, her kabileden bir genç seçelim, her birinin eline bir hançer verelim, hancerin de ucuna zehirleyelim, ondan sonra gitsinler, 12'si birden ona saldırsınlar, 12'si de kana girsin, böylece onun kabilesi 12 kabileyle baş edemezler, biraz para veririz, diyet parası, biraz da korkuturuz, hadi oturun aşağı Bunlar 12 kabileye de kan, 12 kabileye dağılsın. Tek kabile olursa bu ezilebilir. Onun benim fikrim budur deyince, Şeyh-i Necdi ayağa kalktı. Dedi ki sen dedi, bu genç çok akıllı ha dedi. Bunun dediğini yapın dedi. Ebu Cehil'i beğendi bir tek. Şeytan öyle kolay kolay her gavru beğenmez. Ondan sonra efendim, tamam dediler, karar verdiler. Bu düzeni Allahu Teala da bu planı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hemen vahyetti. Haber verdi ve böylece kainatın efendisi de hicrete o dakika karar verdi. Onlar bu planı gerçekleştiremeden evinde gece baskını yapıp Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendiyi yatağında şehit edeceklerken hicrete izin verildi ve böylece Mevla Teala Enfal Suresi'ne, bu Tevbe Suresi'ne ayetidir. Enfal Suresi'ne bu hususta buyuruyor. Es-Sâdübillah. وَاِذِ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَعُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ ve وَيَمْكُرُونَ ve اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صَزَقَ اللّٰهُ Habibim hani o kafirler hile kuruyorlardı, plan yapıyorlardı. Birisi diyordu ki seni hapsetsinler, öbürü diyordu ki öldürsünler, katletsinler, öbürü diyordu ki nefh sürgün etsinler. Ama onlar o hileyi kurarken Allah da karşılığını kuruyordu. Allah Celle Celaluhu hile ve tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Bu darbede de yaptı mı şeyi Mevla? he? Planları bozdu mu? Ne planlar varmış? Ne planlar varmış? Bursa'nın valisi belliymiş, emniyet müdürü belliymiş, değil mi? Bir tane salak albay çıkmış, ha bu Bursa'dan. Bütün liste onun elinde çıkmış, kabak gibi. Darbeyi bütün o albayın listeden çözmüşler. Hey Allah'ım ya Rabbim. Kabak gibi bir Eski atılan emniyet müdürünü de asker kıyafeti koymuşlar, tankın içine koymuşlar. Vatanı ele geçirirsek sen başına geçeceksin. Vay size vay. E, Mossad dedi ki bu iş tamam. CIA dedi ki bu iş tamam. Yahudi dedi bu iş tamam. Vatikan dedi bu iş tamam. Türkiye işgal ettik bitti. 50 senedir bugün için çalıştırıyoruz fethi. Mevla dedi ki bu iş tamam değil. Bu hileniz geri dönecek, tersine dönecek, size dönecek. Aynı Allah duruyor mu? Adem Aleyhisselam'dan beri bütün planları, hileleri bozan Allah duruyor mu? Aynı kullar durmuyor maalesef. Yine aynı kullardan biraz var diye Mevla vatanımızı bağışladı. Hepimiz doğru adam olsaydık. Zaten FETÖ gibi adamların peşine bu millet gitmezdi. Hem de namaz kılan hacıyım hocayım diyenler yazıklar olsun. Bu kadar dalalet ortadaydı. Mevla buyurdu, Habibim sen git Hz. Ali, Ali yerine yatır ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi Hz. Ali Efendimiz'e dedi sen dedi benim yerime burada yatacaksın bu gece benim yatağımda yatacaksın ondan sonra Yemen'den bir şey vardı, kırmızı renkli şalı vardı böyle buyurdu ki sen bu benim, zaten o zaman böyle her dakika bir elbise değiştirilmiyor ki bir tane iki tane şeyler giyiyorlar o belli Efendim siz sen bayramlarda giyerdi onun seni kırmızı renkliydi. İki bayramda hep onu giyerdi. Buyurdu ki sen itteşih biadil bihad bihaz el burd el hadrami bu Yemen işi dokuması bu hırkamı sarıl bürün böylece yat len yasul ileyke minun şeyun tekreh. Merak etme onu da söyledi ha. Millete zannediyor ki Hazreti Ali Efendimizin haberi yokken yattı oraya da onun için rahat yattı yani. Halbuki Efendimiz ve buyurdu ki bu gece gelecekler evi kuşatacaklar. Yani ama sana çünkü Efendimiz ve sellem hep doğruluk abidesi. Yani sen şimdi sana bir suikast olacak biliyorsun adama söylemiyorsun gel sen benim yerime burada dur bir de benim cübbeyi giy otur diyorsun. Ne olur bu? Gelsinler seni vursunlar olur yani. E, bu olur mu yani? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Ali burada yat benim hırkama bürün onlar seni ben sanarlar ama sana istemediğin hiçbir şey yapamazlar. Söz verdi Hazreti Ali Efendimiz de tabi imanı kuvvetli insan. Artık uyku bile uyuyabilir değil mi bu durumda? Biz olsak uyuyabilir miyiz? E peygamber söyledi bir şey olmayacak. Ya Allah da söylese, ben korkuyorum arkadaş. <gülüyor> Tabii ya. Ya Allah da söylese içinde değil, elinde değil ki kardeşim. Pır pır pır pır. Bende panik atak var hoşe efendi. Ayet gelse ben korkarım yani. E, ne yapayım? Panik atak, panik atak. <gülüyor> ecele çağırıyor. Korkunun ecele faydası söylüyor. Hazreti Ali efendi, rahat rahat yattı, uyudu ha. Fakat sağa sola çok döndü. Çavurlar zaten oradan şüphelendi iki de bir camdan bir saat falan takip etti. Tabii karanlık ortalık ama o kadar bir şey görüyorlar hayalmeyen. Sonra ne zaman ki şey yediler Efendim, e, oyunları bozuldu birbirlerini ayıplıyorlar ediyorlar ulan ne manyak adammışık saat derdir boşuna bekliyormuşük falan falan birisi dedi ben anladım dedi bu o değil. Dediler, ulan anladın da ne bizi bekletiyorsun? Dedi ki, nereden anladın? Ya dedi ki, bu Muhammed'i ben bilirim dedi, bir yatsa dedi, kıpırdamadan uyur dedi. Bu dedi, çok döndü sağ sola dedi. Oradan anladım diyor falan, ulan diyorlar, boşuna konuşma dedi, anlasan ne olacak, gitti zaten diyorlar, kaçırdık. Ondan sonra sen dedi, buraya yat. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu Teala anhu Vallahu a'rduh ve keremallahu teala ve Efendim uzandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu niye yaptı? Yatağında biri olduğunun karaltısını görsünler de o arada efendim sallallahu aleyhi ve sellem çıkabilsin Mekke'den, yol kazansın diye. Yoksa yani Mevla ne olacak? Alamaz mıydı? Miraca götürdü. Kabe'den Mescid-i Aksa aylık yol. Üç aylık yol o zaman. Oraya götürdü, oradan yedi kat semaya, oradan Sidratül Münteha'ya. Dünyanın ömrü yetmez, füzeyle gitse Sidratül Münteha'ya gidemez. Dünyanın ömrü en hızlı füze gidemez, o kadar yüksek. Oralara bir saat, bir birkaç dakika içinde gitti geldi, abdest aldığı suyun sallantısı durmadan döndü. Allah Teala onu oradan mı alıp Medine'ye koyamadı yani? Ama imtihan olacak, bu yolun çilesi tatlıdır yorgunluk olacak. Allah için ayaklar efendim diken batacak, kanayacak. Öyle mi? Buş böyle. Ne demek yani oruç tuttum, yorulmadım. E neye yaradı? Haç'a gidiyorsun 5 yıldızlı haç. Arafat'ta açık müfe. Hiç yorulmadan geldim diyor. Neye yaradı? Neye yaradı? Öle aç mı olur? Bu yolun zahmeti, çilesi çok tatlıdır ha. Çok tatlıdır. Yani yolculukları, seferleri Allah için. Severler Allah dostları, çok severler. Ondan sonra gecenin üçte biri geçince Ebu Ceyller 12 kabileden elinde hançerli, zehirli, hançerli adam toplandılar. Resulullah Efendimiz'in kapısında kaç kişi toplandı? He? He? 12 hançerli. Geri kalan? Yüz kişi, sen ne zannediyorsun? Kavurlar işini sağlam yapar. Yüz kişi geldiler, on ikisi kanca vaziyette beklediler. Kapının yarığından böyle, o zamanki kapılar böyle sıfır kapanmaz biliyorsunuz, böyle anahtarları delikleri, onlara aralanmaları tahta kapılar durup köyde de biliyorsunuz yani. Ses çabuk gelir, şey ışık görünür bir şey olsa. Ondan sonra benim kapının yarından gözlüyordular. Ne zaman uyuyacak da üzerine atlayacağız, onu katledeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta onlar ha bir mesele daha mesela Allahu Teala onlar gelmeden efendimizi çıkaramaz mıydı? Bir saat evvel çıksa kimse yok kapıda. Mevla ne yapıyor? Mevla diyor ki yok ondan sonra biz gelmeden gitmiş dedirtmem o gavurlara. Ya onlar varken aralarından çıkaracağım. Onlar görmeden çıkaracağım ki rezil edeceğim diyor. Mevla mesela Musa Aleyhisselam'ı dünyanın bir ucunda büyütüp de Firavun'a yollayamaz mıydı? Ne yaptı Mevla? Firavun'un kucağında büyüttü. Hadi bakalım. Sen çocukları öldürüyorsun Musa'yı yakalayayım diye ama Musa koynunda. He? Mevla'nın işleri böyledir. Kapıyı yüz kişi beklerken, dururken, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çıktı, أَسْتَعَيْزُ Yasin بِسْمِ اللّٰهِ يَاسِينَ Hakim okudu وَقُدُوا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ Oraya kadar, Yasin'in başından. Yani önlerine set koyduk, arkalarına set koyduk. Biz onları bürüdük, kapattık, kapladık, onlar artık göremezler. Bu tabii kafirlerin iman edememesiyle ilgili bir ayettir ama, Zahiri manasına göre, e, görememeleri, set olması falan olduğu için, işte onun için Evliyaullah diyorlar ki ''Huzmine'l Kur'an mâşîte li mâşîte'' Kur'an'dan istediğin ayeti istediğin niyete oku. Anladın mı şimdi? Halbuki bu ayette önlerine arkalarına set koyduk buyurdu. Kâfirlerin iman edememesi için, Allah hidayeti istemedikleri için onlara maniler çıkartması, mevzu bu esasen. Yoksa görünen bir set koymuyor. Ama bu manada okursan da karşındaki düşman seni ne yapamıyor, göremiyor. Senin niyetin oysa. Mesela yağmur çok yağıyor, sel gidiyor. Selin durması için hangi ayeti okuyayım? Ben şimdi yazıyorum dolu. Yani dualarda şu ayet, şuna, şu ayet, şuna. Ne alakası var, ne, ne alakası var? Efendim Nuh tufanında ne diyor? Ey gök, suyunu tut. Tufan bitti. O ayeti yağmur dursun diye okursan Allah'ın izniyle yağmur durur. Kur'an'dan dilediğin ayeti dilediğin niyetle okuyabilirsin. Dilediğin ne demek? Manası tutacak. Sen gidip de ey gökler yağmurunuzu boşaltın ayetini okursan, iki pisliği Öyle mi? Manayı bilmeden olmaz. Cahillikleniş olur mu? Ama Evliyaullah nereden buldular o ayetleri? Vahiy gelmedi hoş. E manada bu okudu sol lazım. Yasin şerif korkan okusa korkusu gider, aç okusa açlığı gider, susuz okusa susuzluğu geçer, bekar okusa evlenir Allah. Hasta okusa şifa bulur. Yasin lima kuretle, ne niyetle okunursa o niyet olur. Ankara Yasin emam harcadi kudretle. İşe girmek için bir yere gidiyorsun. Kız istemeye gidiyorsun, kızı verecekler mi, vermeyecekler mi, kalbin küt küt küt atıyor. Ondan sonra, efendim, raporum ne çıkacak, ne çıkmayacak, MR'a gidiyorsun. Hangi dertten korkuyorsun, gidiyorsun. Hangi hacetinin önünde kim, Yasin okursa, o muradı kesinlikle bitirilir, işi görülür. Yasin Şerif, biraz talim, tecbit. Diliniz düzgün olsun yani, Kur'an'ı güzel okumaya çalışın. Hiç olmazsa bir Yasin-i Şerif'i bir yanlışsız okuyabilirseniz çok faydası olur size. Dünya ahirette harflerin mehfleri kafasını gözünü kırarak yararak okumayın inşallah. Yani zararınız faydanızdan çok olmasın. Yasin-i Şerif'i öğrenin. Sallallahu aleyhi ve sellem tam kapıdan çıkıyordu. Eline bir avuç toprak aldı. Toprağı böyle attı saçtı hücellerine. Efendim... Her birinin yüz taneden her birinin kafasına topraktan kum parçası bir parça girdi Eşin Efendim so şöyle atmakla yüz kişinin kafasına gider mi Gitmez. o zaman ne oldu ve ma teramey de attığın zaman sen atmadın ve lakinin Allah' arama Lakin atan Allah idi hepsini kafasına değdirdi Hepsini böyle bir ayakta uyuma hale aldı. Yanlarından. Geçti gitti. Allah Allah. Sonra birisi geldi bunlara. allah Teala bir de bir melek gönderiyor. Bunlarla tam dalgalık yani iş. Ne bekliyorsunuz? Dediler Muhammed'i. onduğunuzu bulamayasınız dedi. Niye dedi Muhammed? çok Çoktan çıktı gitti. Nere gitti? Bir de hepinizin kafasına da biraz bir parça toprak serpti de gitti. Herkes kafasına baktı toprak var. Lan kafamıza nereden toprak geldi, burada bir şey yok, oturuyoruz, kum fırtınasında mı dediler. ''Allah Allah! Nasıl gitti ya?'' dediler. Hemen dediler, baktılar, başlarında toprak var. Ne bekliyoruz arkadaş? Daldılar eve, geldiler. Baktılar, Hz. Ali Efendimiz'i gördüler. ''Eyne sahibuk, arka adamın nerede senin?'' dediler. ''Ya Ali!'' ne sahibuk, la adri eyni zeb!'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye gideceğini söylemedi ona. Niçin söylemedi? E, zora düşmesin, bilmiyorum derse de yalan söylemez, değil mi? Böyle şeyler çok güzel oluyor yani. Her şey söylememek lazım, anlıyor musun? Telefon numaranı vermek istemiyorsun adama, şeyde o, o da numarasını bilmiyorum. Halbuki biliyorsa bilmiyorum dese yalan olur. Onun için o da diyor ki, sen bana numaranı verme arkadaş. Niye? Senin numaranı benden isterler. Ben de bilmiyorum deyince yalan olur. Vermede bende yalan olmasın, doğru mu? Ayşe kafası çalışanlar böyle yapıyorlar, anladım. Siz olsanız, ne olacak ya ben yalan... Yeni mi söylüyoruz yalanı yani? E, çok söylüyoruz. Sen ver numaranı bana falan. Ondan sonra Ebu Bekir, efendim sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ama nereye gideceği belli değil. Mevla ki, Ebu Bekir'in evine git. Hz. Cibril geldi, Cebrah-i dedi, Ebu Bekir'in evine git. Bu Ebu Bekir'i sıddıkı sevmeyenler, ne olacak halleri acaba? Nasıl Müslüman olabilirler? Baştan beri konuşuyoruz, kaç kere ismi geçti. Bütün İslamiyetin temel taşı ya. Radıyallahu Teala. Ondan sonra girdi. Dedi ki, Eve gelir gelmez dedi, bana da hicret izni verildi ya Babekir, Es-sohbet ya Resulallah. Beni de yol arkadaşlığına kabul eder misin? Ya biz olsak, elime düştün nasıl olsa. Mekke'de kimse kalmadı, herkes gitti. Develerde ben de. Yani böyle çok terbiyesiz insanlarla karşılaştım. Bana mıyım değil, efendi hazretlerine bile yaptılar terbiyesizlik yani. Ya sen ona hizmet sana nasip olduysa şükret Allah'a be kardeşim. Bir de adam diyor ki işte efendi görüyor musun işte bana kaldın yine falan. Bu lafları bile duydum yani. Çok terbiyesizler vardı halas gibi, kütük gibi adamlar vardı yani efendinin eski adamlarında. Efendim, yenilerde de vardır. Yenilerde de olmaz değil. Şimdi, Hazreti Sıddık, develeri hazırlamış, her şeyi hazırlamış, bekliyor. Ama ne yapıyor? Yalvarıyor. Çünkü diyor ki, Allah bana muhtaç değil. Resulullah bana muhtaç değil. Ben ona muhtaçım. Ya Resulallah beraberliğini, sohbetini, sohbet demek arkadaşlık. Yol arkadaşlığını kabul eder misin ya Resulallah? Esselükâs sohbe. Sohbetinle birlikte olma isterim. Buyurdu Neham. Kabul ederim tabii ya Abâ Bekir. Hazreti Sıddık başladı ağlama. Sevincinden ağlamak buna derler. Çok sevindi. Hazreti Sıddık dedik ya Resulallah. Şu iki deveden birini senin için sakladım. Hicrete izin verilir diye. Kabul buyur. Dedi ki parasını vermeden olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben dedi hem canımla izlete çıkıyorum hem de malımı da vermiş olayım. Yani senin hediyeni kabul ederim ama mallarınızla ve canlarınızla çıkın buyuruyor. Ve biem bi'envalikum ve enfusikum çıkın ve cihad edin. Mallarınızla ve canlarınızla. 13'ün parasını teklif etti. Hazreti Sıttık zaten malının ekserisini hemen hemen hepsini Allah ve Rasûlü'nün yanına infak etmişti. Böylece Kusva isimli devesi, mübarek devesi, hicret yolundaki devesinin adı, bazı rivatlerde Kusva'dır adı, bazı rivatlerde Ced'a'dır. İki tane devesi var, birkaç tane daha devesi var. Ondan sonra Diloğullarından Abdullah bin Ureykıt isimli bir adam ama müşriklerin dini üzereydi. Fakat Demek ki güvendiler ona yol göstermek rehberlik bakımından. Ee, işi ehline verin meselesi var ya, ehliyet ve liyakat işi var ya, adam gavur oluyor bazısı ama dürüst oluyor. Değil mi? Bazısı da hacı hoca oluyor, seni soyuyor. Böyle de var. Yani demek onu rehber olarak uygun gördüler, yol göstermesi, güveniliği, sır, sır taşımak meselesi var. Burada onu tuttular, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem develeri ona verdiler. Dediler ki 3 gece sonra bu develeri Sevir Dağı'nın efendim mağarasının orada bize getireceksin, teslim edeceksin. 3. gecenin sabahı develerimizi getir. Seni orada bekliyoruz." dediler. "Tamam." dedim. Develeri ona teslim ettiler. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve Bu Bekir'in evinde kaldı radıyallahu aleyhi Teala. Yani bayağı bir zaman kaldı orada da, orada da basılma tehlikesi var ama kafirler onu akledemediler. Sonra mağaraya doğru çıktılar. Hazreti Sıddık bazen önünde yürüyor, bazen arkasında yürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi, Ne yapıyorsun ya Ebu Bekir? Ya önden gidiyorum, önde birileri var mı? Bazı arkadan kalıyorum, arkadan birileri geliyor mu? Yani bana bir şey olsa bir şey değil sana bir şey olmasın ya Resulallah dedi sana feda olayım dedi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani düşünün miraca çıkan zat o mağaraya çıkarken ayaklarını tam basmadı toprakta kumda izi çıkmasın diye parmak uçlarının üzerinde çıktı şimdi burayı anlamanız çok zor ben Sevir Dağı'na çıktım indikten sonra iki üç gün hasta yattım Ayaklarımı havaya kaldırdım. Hareme bile gidemedim bir zaman. 80 küsür yaşında bir dede vardı. Dedim "Dede ölürsün sen." O da bizim kafileyle gelmişti. Dedim "Dede sen gelme. Ben de o zaman gencim yani. Bayağı bir 25 30 senelik iş." Dedim yani acıdım ona. Ya sana ne dedi? "Hocam, hocam." dedi. "Ben gelirim." dedi ya. Allah Allah dedim. Nasıl dayanacaksın dedim. Yeni Bosna cemaatinden, birkaç arkadaşlarla çıktım. Sabancıli Mehmet de var, Selle Mawla. Çıkarken baktım o dede bizi geçti. Daha baktım gittik diye gitti, biz de onu kaybettik zaten. Ondan sonra efendim biz mağaraya çıktık, biraz zikirler yaptık, bu ad okuduk, aşır okuduk, bir şeyler ettik. Zaten biraz yorulmuştuk fakat çıkması çok zor değil, inmesi daha zor geldi. Böyle dik, devamlı fren yapmaktan kaslar, ayaklar o kadar, bir de terlikle çıkmıştım herhalde. O kadar zorlandım ki ayaklarım iki üç gün bir hani şey tavaf falan yapamadı. İnişi çok daha zor geldi. Şimdi bir de buraya çıkarken parmak uçlarının üzerinde çıkmayı düşünemiyorum. Çıkarken parmak uçlarının üzerinde, niye ki? Ayağım yerde iz yapmasın, müşrikler yakalayamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem, çektiklerini görüyor musun? Kim için? Bizim Bize İslam'ı ulaştırmak için. Baktı ki Hazreti Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalın ayak yürümeye çok alışmamış. Mekkeliler çok yalın ayak yürürdüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alışmamış. Onun için sahibun nâleyn, iki nâlin sahibi yani o zaman herkes nalin giymez herkes nalim bulamaz e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelden beri nalilliydi yani Mekke döneminde de nalin giyerdi hani deriden şimdiki terlik ben, resimleri falan var nali şerif işte öyle nalin giyerdi yine tabi ayağı korur şimdiki ayakkabıları arkada kuvvetli değilse de e, ama dağa çıkarken yalın ayak çıkıp bir de parmak uçlarına basarak çıktığı için ayakları soyuldu Mübarek derileri soyuldu ve kan damlamaya başladı. Hz. Sıddık bunu görünce dayanamadı. Dedik ya Resulallah ben bu saatten sonra seni yürütmem, sırtıma çıkacaksın. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sırtına aldı, tık nefes. Hem daha çıkıyorsun hem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıyacak. Tabi manevi ağırlığını kimse taşıyamaz da, zahiren Allah kolay etti demek ki. Ama Hazreti Sıddık nefes nefese kaldı. Mağaranın ağzına kadar sırtında getirdi. Hey gidi Hz. Sıddık Allahu teala. Hz. Ömer'e, Hazreti Ömer'i e, Ömer ettiler de dedi ki ey gidi keşke Ömer'in bütün hayatı Ebu Bekrin bir gecesine denk olsaydı dedi. Ya Ömer sen de büyük adamsın. Niye böyle konuşuyorsun? Bu kadar ayet, hadis senin hakkında nazil oldu, varid oldu senin fazileti. Dedi ki ama o Hz. Sıddık'ın o mağarada geçirdiği bir geceye bütün Ömer'in amellerini feda ederdim, dedi. Bana nasip olmadı o sohbet, dedi. Böyle makam sahibi. Ama şu yapılanlar nasıl unutulacak? Ondan sonra geldiler, mağaraya girdiler. Mağaraya girdikleri zaman Evvel Hazreti Sıddık dedi ki, Ya Resulallah, dur ben bir gireyim de içeride ne var ne yok. O Sevr Dağı, böcekleriyle, akrepleri ve yılanlarıyla meşhur bir dağ. Bütün Mekkeliler bilir, çok akrepli bir dağ. Her yeri yılan dolu. Hazreti Sıddık da bunu bildiği için dedi ki, ben bir önce gireyim, mağaralarda yılanlar çok bulunur. Sana eziyet eden bir şey olmasın Ya Resulallah. İşte bütün delikleri taşla, şeyle, toprakla delikleri tıkadı. Bir delik kaldı. Orada da yılan vardı. Hz. Sıddık o deliği de ökçesiyle tıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Hatta yorgundu, biraz kucağına yattı. O arada yılan Hazreti Sıddık'ı sokmaya başladı. Ve gözyaşları Hazreti Sıddık'ın tabi dayanamadı yılan sokması kolay bir şey değildi, başımıza gelmiş bir şey değil. Gözyaşları dökülüyordu. O anda bir damlası Resulullah Efendimiz'in yüzüne dökülünce sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Ne oldu ya Bâvekir? Dedi de böyle, e niye bana demiyorsun? Hemen geldi sallallahu aleyhi ve sellem, yılanın soktuğu yere, şimdiki acil servisler baş edemez yani. Hemen tükürdü, kainatın efendisinin tükrüğü, çok büyük şifa. Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne tükürdüğü iltihaptan göremiyordu Hayber'de, mübarek bir tükürdü gözü eskisinden sağlam oldu. Hemen Hayber'in kalesinin kapısını kapı, kaptı götürdü. Kaleyi açtı. Bu hadislerde çoktur efendim söylesem. Nerede bulsak bir kere de bize tükürseydi şifa bulaydık. Hey gidi. yok öyle bizat daha. Yok. Hemen yılanın soktuğu yere mübarek tükrünü sürdü. Bir anda ağrısı, sancısı gitti. Hiçbir şey olmamış gibi. Onun için o yılanı Ebubek Sıddık'ı mağarada sokan yılanı Şiiler çok severler Onu sevdikleri için de Efendim o yılanın şeklinde Böyle bir sembol yapmışlar O sembolü Efendim onu Keçeden bir sembol yapmışlar Ona çok tazim ederler Çünkü neden Hz. Sıddık'ı soktu diye çok Memnun kalıyorlar yani Acayip Rafizilerin Acem Rafizilerinin Böyle Hazreti Sıddık ve Hazreti Faruk düşmanlığı onları dinden imandan çıkarttı. Allah muhafaza buysa, Allah hidayet eylesin. Ne diyeyim? Ya Rabb, Yaşayanlarına hidayet ver ya. Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç vardı. O ağacı davet etti. O ağaç geldi, dikenli bir ağaç. O da dallarıyla, budaklarıyla mağaranın önünde orayı kapattı. Efendim, insan boyunda İnsan boyunda böyle bir ağaç geldi. Ondan sonra Allah Teala örümceği gönderdi. Örümcek de bir acayip güvercinleri gönderdi. Güvercinler geldi, yumurta yaptılar, yumurtladılar. Ondan sonra güvercin geldi, öyle bir ağlar dokudu, dokudu, dokudu ki kaç senede o ağı dokuyamaz. Bir, bir anda dokudu. Mevla Teala doku derse dokur. Oku derse okur. Ya dokudu. Ondan sonra mağaranın kapısında dört sene dokusa kadar dokumuş. Dört senelik dokuma kadar dört saat yoktur yani. O kadar dokudu. Ondan sonra kafirler gelince ne yapmasınlar? Efendim şaşırsınlar anlamasınlar diye. calut denen komutan bu kıssa da 10-15 sayfa kadar Kur'an-ı Kerim duaları kitabında çıkacak. Cahalut'un Davud Aleyhisselam'la olan kıssası. Cahalut da Davud Aleyhisselam'ı arıyordu öldürmek için. O zaman da yine Davud Aleyhisselam'ı örümcek kurtardı. Örümcek gördü. Evet. Bu haçacı zalim denen adam Hazreti Hüseyin Efendimiz'in torunu İmam Zeyd. Zeydiye fırkası. Ona mensubuz derler. Alakası yoktu. Şimdi Caferiler'de Cafer-i Sadık'a daha mensubuz derler. Alakası yoktur ama isimler doğrudur yani. Cafer-i Sadık diye bir zat vardır. Bizim de imamımızdır. İmam Zeyd ibn Ali de, Zeydiye fırkasının fırkasının Yemen'de bunlar. Onların imamıdır ama bizim için bizim imamımızdır. Yani İmam Muhammed Bakır Hazretlerinin kardeşidir. İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin amcası olur. Bu İmam Zeyd ibn Ali de maalesef haccacı zalim. İsham ibn Abdül Melik tarafından işte görevliydi, çırlat çıplak astı. Biraz da işte devletin var vardı, ya, o da biraz itirazlar etti o mübarek ehl beytin imamı. Onlar zulme dayanamazlar, sessiz de kalmazlar. Hele ki Hazreti Hüseyin tarafıysa, Hazreti Hüseyin nasıl kerbelada çıkış yaptı? Hazreti Hüseyin Efendimiz celalliydi, heybetliydi. Hazreti Hasan Efendimiz biraz daha işi idare edelim'e giderdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz hiç idare. Etmezdi, hakkı haykırırdı. Ondan dolayı şehit oldu. Şefaatle Rabbimle aileylesin. Bu da onun torunu olduğu için o damar da hala Hüseyinilerde celal vardır. O da öyle onlara itiraz edince o da onu çıplak vaziyette astı. Hicri sene 126 senesi. 4 sene daracında bıraktı çıplak. 4 sene. Muharemin karnındaki Etler sarktı, avret yerini örttü. Bir de Allah Teala örümcek gönderdi ve örümcek öyle bir etrafına ağa ördü ki kim gelse gelsin avreti gözükmezdi. Ve asıldığı dar ağacını kıbleden çevirirlerdi, yüzünü arkasını getirirlerdi, dar ağacı tekrar dönerdi, kıbleye döner. Beş sene dar ağacında kal. Ne koktu, ne çürüdü, ne de kıbleden dön. Ölü vaziyet. Radıyallahu Teala Ya Rabbi bizden onları hoşnut ve razı eyle, şefaatlerine nâil eyle, derecelerine nâil eyle, ya Rabbi, alemin Allah Allah Sonra mübarek asıldığı dar da bedeninde yaktılar, çok büyük şerefsizlikler yaptılar ehlibeyte zulmedenlere lanet eyle ya Rabbi kabülene ateş doldur ya Rabbi Amin. Amin. i Beyt Bizim imamlarımız, Resulullah'ın torunları, parçaları. Rabbim şefaatlerine nâil eyleysene, amin. amin. Evet. İnna min Örümcek Allah'ın ordularından bir ordudur. Onun için e, peygamberlere yardım etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım etti. Evet. İki de vahşi güvercin geldi. Onlar da yumurtaladılar, yumurtladılar mağaranın ağzında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için güvercinlere de Bereket duası yaptı. Şimdi Mekke'deki güvercinlerin ekserisi o iki güvercinin mübarek neslinden gelmişler. Evet. Allah Allah. Mekke Fetih gününde de güvercinler, o güvercinlerin işte nesilleri, zürriyetleri onlar geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine gölge yaptılar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü bereket duası yaptı. Güvercinler çok hayırlı Bereketli hayvanlar, mübarek hayvanlar ya. Ondan sonra müşrikler, Resulullah kaybettiler. Bu onlara çok zor geldi. Dediler, şimdi korktuğumuz başımıza geldi. Toplayacak milleti gelecek, Mekke'den bizi çıkaracak. Ne yapalım? Üz yukarı, aşağı, Mekke'nin bütün vadilerini dolaştılar. İş sürenler var. O zaman bir meslek. O iş sürenlerin hepsini yolladılar. Sevir Dağı'na giden... Alkame İbni Kürz isimli bir izci o Mekke fethinde Müslüman oldu artık Radıyallahu Müslüman oldu sahabeden oldu ama o zaman Müslüman değildi mağaraya kadar izi sürdü dedi ki izler burada kesildi ama buradan sağ mı gitti sola mı gitti efendim e, yoksa dağdan daha mı yukarı gitti e, onun için eee bunu bilemeyeceğim dedi. Ben size buraya kadar getirdim dedi. Kureyş'in delikanlıları kılıçlarını, bastonlarını aldılar. Mağaranın ağzına vardılar. Birisi dedi ki hadi girin mağaraya dedi. Bakın var mı? Ümeyye bin Halef yavru dedi ki ya deli misiniz ya? Bu mağarada ne işiniz var? dedi. Ya buraya kadar gelmişiz. Girelim işte daha. İşte Allah akıllarını şaşırtacak ya. Ama dedi ki burada bir örümcek var Muhammed doğmadan önce buradaymış dedi. Yani bu dedi kaç senelik dedi buraya örmüş nasıl girecek de bu bozulmayacak dedi. Bu olmaz. Ondan sonra bu yumurtalar nasıl kırılmamış dar acık. Mağaranın ağzı dar. Bu yumurtalar nasıl kırılmamış dedi. Bu güvercin nasıl kaçmamış dedi. Felan felan felan. Ebu Bekir radıyallahu çok korkmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakalanacak diye. Hatta dedi ki Ya Resulallah dedi. Birisi de mağaranın üstüne çıktı. Mağaranın bir taraftan üstü var. Oraya çıktığın zaman baktığın zaman içi görünüyor. Dedi ki, Ya Resulallah ayağına baksa adam bizi görecek diyor. Ayağına baksa bizi görecek. Ya Bağbekir mavvenlükü bismillahirrahmanirrahim üçüncüleri Allah olan iki kişi için ne tasalanıyorsun? Korkma dedim üzülme. Ama Hazreti Sıddık dayanamadı. Dayanamadı. Yani çok tedirgin oldu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakalanırsa o, onun da yanında ben ne yapacağım, ne edeceğim diye. Ondan sonra birisi geldi mağaraya doğru çıkarttı şeyini, avretini işemeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu adamlar bizim burada olduğumuzu bilseler anlatsalar bu böyle işer miydi? Gavur ama bu kadar da gavur değil yani. Yani çıplak bize karşı döner miydi? Onun telaşlanma. Bunlar şube bile etmiyorlar dedi. Bizim burada olmadığımızdan. Fakat Hz. Sıddık Efendimizin tabii e, yani üzüntüsü geçmedi. Geçmeyince e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Bâ Bekir Lev caûnâ min hâhûnâ lezehebnâ min hâhûnâ Onlar bu kapıdan gelseler biz bu kapıdan çıkar gideriz. Dedi Ya Resulallah öbür taraf uçurum. Bak bakalım. Bir baktı Öbür taraf deniz. Bir de gemi var, sandal. Ya buraya deniz nereden geldi? Gemi nereden geldi? Dağ, deniz nereden geldi? E Nuh Aleyhisselam'ın tufanında, dağların üstüne deniz çıktı. Ne? Allah getiremez oğlum? Yani manevi tarafı bizi Allah buradan kurtarır. Her yoldan kurtarır. Sen telaş et. Yine telaşı geçmeyince Sallallahu Teala Aleyhisselam Dedi ki: "Ya Babaker, iz yaqulu sahibi ayeti buraya kadar okudum. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona zaten yardım etti. Ne zaman ki kafirler onu çıkartmaya sebep oldular, iki kişi olarak çıktılar. Mağarada bulunuyorlarken arkadaşına ne diyordu? La tahzen. Ya Babekir üzülme. İnna ma Allahu mana, Allah'ın yardımı bizimle beraberdir." Dedi: "Ya Resulallah, ben nasıl dayanacağım?" Sada bir şey olursa İslam gittim ben. Bana bir şey oldurdan kork korkmuyor. Bunun üzerine Efendimiz Sallallahu Aleyhi dedi ya Babaker gel. Dizimi, dizini dizine dizime değdir. Dizini dizine değdirdi, alnını da alnına değdirdi. Allah Teala'dan kendisine inen feyizlerden, sekinetlerden ona biraz tevecüh etti. Buna tevecüh denir. Tarikatta da vardır. Mürşit müridine tevecüh eder. İşte o nispetten gelir. Mağaradaki Hazreti Sıddık'a gelen feyizden silsile yoluyla gelir. Çünkü o feyiz oradan Selman-ı Farsi'ye geçti, Selman-ı işte Kasımli Muhammed-i nebbek Sıddık'a geçti, oradan işte efendim İmam e, Canfer-i Sadık'a geçti, beyazıt Bestami'ye geçti, silsile yoluyla Mahmud Efendi Hazretlerine kadar geliyor. E şimdi diğer silsilelerde de e, hepsinin bir şeceresi var, o silsileden onlara geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'tan gelen feyizlerden ona biraz anına anına değdirip de teveccüh edince yani kalbi kalben yönelince kendinde depolanan diyelim nurlardan bir kısmını ona yansıtma, aksettirme yoluyla, inikaz ile yansıma yoluyla efendim Fenzelellahu tehu. İşte ayet devam ediyor. Allah Teala sükûnetini, sükûnet demek sakinleştirici feyiz demek. Bir insan bütün korku ve paniklerin içinde öldüm halinde olsa, mesela diyelim ki, kabedede bir sene hacda yangın çıktı, çadıra bizim çadıra da yangın gelmeye başladı, tüpler bomba gibi patlıyordu, her yer yanıyor. Biz öyle bir panik ettik, artık dumanlar bizi sarmağa başladı, daha kaçmamız lazım. Efendi Hazretlerini, tabi kalk, kalkıyor kalktı biraz uyuyordu mübarek, kalktı Mina'da. Efendim abdest alıyor, önlüğümü getirin, misvamı getirin, biz yandık yanıyoruz derdindeyiz. O hala misvaksız abdest alınmaz, önlüksüz müstehamel su üzerime dökülür. Kaç kere yanına gel, efendim acele buyurun işte. Tüpler patlıyor, yan çadırlar başladı yanıyor, patlıyor. Hiç. Herkes nasıl kaçıyor? Yavaş yavaş. <gülüyor> Şimdi bu sekinet demek insana sakinlik veren hal feyizdir. Feyiz bir insana geldiği zaman Amerika, Rusya toplansa, bir de İngiltere, Çin'i ekleseler, bütün dünyanın yavru karşısına gelse, Allah'ın feyzi bir adama gelirse, hepsine meydan okur, hiç de kılıkı burada ha. Ama şimdi bakıyorsun milyonluk ordu tırıl tırıl tütrül, tır beş tane teröriste diyelim. Neden? Seyiz yoksa, sekinet yoksa, rahmet yoksa, hidayet yoksa, zikir yoksa, dua yoksa, kuvve maneviye yoksa yenilirsin. Kuvvet çoklukta değildir, silahta değildir. Kuvvet kalptedir, huzuru kalptedir, maneviyattadır. Onun için Allah sekinetini indirdi. Efendimiz ve ona teveccüh edince Hz. Sıddık süt liman oldu. Artık ondan sonra kapıda Ebu Ceyl mi var? Mağarada mıyız, yakalanacak mıyız? Hiçbir şey yok. Oldu mu ya Babekir? nasılsın şimdi dedi. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok rahatım ya Rasulullah <gülüyor> dedi, bir şey yok. <gülüyor> Allah ona feyzini indirdi. Neyle indirdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendim zaten iniyor. O da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Sıddık'a yansıyor. Hazreti Sıddık'a feyz gelince efendi. Ve yedev Allah Habibi'ni destekledi. Sizin görmediğiniz ordularla Sevir Dağı'nda ne melek orduları geldi. Kolay mıydı öyle? Ebu Zeynler geldiler mağarada Rasulullah öldürebilirler miydi? Yakalasalar da acaba bir şey yapabilirler miydi? O melekler onları ne yapardı acaba? Paramparça ederdi. Ama Allah Teala sabreder, sabreder. Habibine de e, efendim imtihan eder, Hz. Sıddık imtihan eder, Resulullah Efendimiz zaten imtihan olsa olacak, o masumdur ama mesele bu işin çilesini çektirir, tadını tattırır, feyzini indirir, bunlar buna sebeptir. Bu imtihan olmasa o feyiz yağmaz. İnsan yorulmadan, bu yolda Allah yolunda maddi manevi imtihanlar, bedeller ödemeden bu işin tadını tadamaz. Bu işin tadını bir tattığı zaman, daha da ebedi bırakamaz. Bütün dünya kar karşısına çıksa, o Allah'a ehl-i sünneti, Kur'an'ı bırakmaz. Bırakmaz. Çünkü burada imtihanları kazanmak lazım. Allah dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme. Ya Rabbi'l-i kelime يَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ Rabbim ne yaptı? Kafirlerin davasını en alçak yaptı. Bitti. Şirk bu cel bitti. Çünkü Efendimiz'in Medine'ye gitmesine demek? Onlardan kurtulması ne demek? İslam Devleti'nin kurulması demek. İslam Devleti'nin kurulması ne demek? Şirk düzenlerinin yıkılması demek. Kafirlerin davası o noktada alçak oldu. Ve kelimetullahi el Allah'ın dini davası İslam. Hey gidi işte hala uğraşıyorlar işte. FETÖ'de uğraştı şimdi. Vatikan uğraşıyor, Mossad'a uğraşıyor, İngilizce uğraşıyor. Bütün dünya gavurları planlar, haritalar. Türkiye'yi bölmek, İslam alanını parçalamak, Büyük İsrail Projesi, Orta Doğu Projesi falan filan falan. Allah azizdir, işine galiptir, istediğini yapandır, Faalül Ma'ürhiddir. Ondan başka istediğini yapacak hiçbir kuvvet yoktur. Korkmayalım, mahzun olmayalım. Allah bizimle beraberdir. Bu badireleri de atlatacağız inşallah. Vatanımız kurtulacak inşallah. İslam alemine bayraktarlık yapacağız inşallah. Yeter ki bizi ehli sünnete sahip çıkalım. imanımıza sahip çıkalım. Batıllara uymayalım ve korkutulursak da korkmayalım. Aldanmayalım. Allah'ın davası en yücedir. Vallahu azizü'n Hakim, Allah aziz, galip, her istediğini yapandır, her işi yerli yerinde olandır. Evet, Kureyş mağaradan ümidi kestiler. Yav yanına kadar geldiler. Yok, diye geri döndü. Bu kadar adam, o kadar dağı çıkıp da ya şu mağaranın içine bir girelim, ne var? Ağacı biraz kenara çekelim. Örümceğin yuvasını bozmakta ne var? Evlerin en zayıfı örümcek evidir Allah buyuruyor. Yani örümceğin yuvasında ne var? Sanki on katlı inşaatın mı çökerteceksin? Çek şöyle, bir baston vur gider. Bir bak ya, bakamazsın. Baksan da göremezsin. Görsen de dokunamazsın. Allah var gel gele. Allah var gel gele. Madem Allah var biz galibiz ya. Biz üstünüz kardeşim ne korkuyoruz yavurunda? Yani Allah'ım yardım etsin Tayyip Bey'e de, Amin. hükümete de, Binali Bey'e de. Bu işlerde onları muvaffak eylesin, muzaffer eylesin. Yavrulan hilelerini iptal eylesin, planlarını iptal eylesin. Amin. Onları da eli sünnete yar eylesin, yardımcı eylesin. Müsteşarlarını onlara yar eylesin, hayırlı eylesin. Bundan sonra kandırılmaktan, aldatılmaktan muhafaza eylesin. Allah ne kadar gizli FETÖcü, gizli PKK'cı, ne kadar vatan haini, din düşmanı varsa Allah teşhir eylesin. Amin. Mazlum olarak mağdur hapiste yatanlar varsa onları da beraatını izare eleyip ihraç eylesin Allah. Hakiki suçluları Allahım meydana çıkarsın bir an evveldi. Bu devleti bu çalkantıdan kurtarsın Allah'ım fazlı. Amin, Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Yapar mı o Rabbim? Var. biraz imtihan olacak yani bazı imtihanlar oluyor yani herkese de dokunabiliyor bir tarafı ucundan başlama biraz imtihanlar olur arkadaşlar sabretmek lazım ya biraz sabretmek lazım onlardan ne yapsınlar bir anda bu kadar büyük bir şebekeyi çökertmek için çok zor bir iş ya çok zor adam yanında dibinde anam babam FETÖ'cü haberin yok ya oğlundan haberin yok kardeşten haberin yok adam diyor benim oğlum asla olamaz diyor halbuki olmuş gizli bunlar gizli Allah çağ çıkaracak inşallah. Kurban olduğum Allah. Im. Ondan sonra böylece mağaradan çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir Mekke'ye baktı. Artık çıkıyordu. Dedi ki ey Mekke Vallahi inne ehleke Levlem ni ehleke ma minki senin ehlin senin halkın beni çıkartmaya çıkmaya mecbur etmeselerdi ben senden asla çıkmazdım ve ma seken ki senden başkasında yerleşmezdim vallahi inne li öndeki habbul biladil Allah Allah'ın şehirler içinde en sevdiği şehir sensin ey Mekke ama ne yapayım senin adamların beni çıkardılar Onun için çıkmak zorunda kaldım dedi Ondan sonra aleyhi ve ona şu diyor komasını vahiy teste ede bil lah. Bakkur Rabb yedik ve axrjini ve axrjini muhrajasiddiqi ve jali ve jali milladu Habibimdeki ey benim Rabbim. ''Beni Mekke'den sadakat üzere, imanla, Kur'an'la, zikirle doğru dürüst bir şekilde çıkar. Beni Medine'ye salimen, ganimen, sıdk üzere, vefa üzere girdir. Ya Rabbi tarafından bana yardım eden bir güç nasip eyle Duasını Allah üretti. Duası da kabul oldu. Bu dua da Kur'an dualarında geçiyor. Biz ne zaman okuyabiliriz, ne halde okuyabiliriz yazdım orada. Kitap yakında çıkacak inşallah. Bu dua ile beraber Mekke'den çıktı selametle Medine'ye girdi ganimetle ve ensardan da kendisine ne buldu senin canın bizim canımız canını korumak için canlarımız feda olsun mallarımız feda olsun çoluk çocuğumuz feda olsun ya Resulallah diyen ensarı kiram buldu çünkü bana yardımcı Nasir yardımcı gönder dedi Allah da ensarı yardımcı etti bize de yardımcı yarat ya rabbel alem bu eli sünneti muhafaza için, bu ehl-i bid'ati yenmek için, bu İslam'ı şeriatı Kur'an'ı üstledi bu vatanda hakim etmek için, bu millete hak hakikati anlatmak için güçsüzüz, perişan haldeyiz. Bize de yardımcılar halka ile ya Rabbel Bir gücümüz yok ya Rabbel Alem. Amin. Fetö'ye ne kadar güç verdin ya Rab. İmtihan ettin bu milleti ya Rab. Az daha devleti aldılar elimizden. O kadar güç verdin, mal verdin, imkan verdin, dalalete kullandılar, kafirlere hizmet ettiler, Yahudi Hristiyan'ın hatırına kullandılar. Bize güç verirsen biz vatan için kullanacağız, İslam Kur'an için kullanacağız, bu milletin çoluğu çocuğu gavur olmasın diye kullanacağız. İmanını kurtarsın diye kullanacağız, hizmete kullanacağız. Allah'ım söz veriyoruz sana, katından bize de yardımcılar ihsan eyle. Ya Amin. Görmüyor musunuz memleketin Bu kadar milletin çocuğunu nasıl okutacağız? Nasıl Kur'an öğreteceğiz? Nasıl ilim öğreteceğiz? İmkanlarımız çok olsa değil mi? Hem yedirsek, hem içirsek, her yer medreseler açsak, fakirlere baksak değil mi? Onlar da gidip Aziz Nesin'in okuluna gidip de gavur olurlar mı? Olmaz. Yetim çocukları almış, Aziz Nesin Vakfı diye Allah yok, peygamber yok diye çocukları gavur ediyor. Ne suçu var bu yetimlerin şimdi? fakirlik gücünden düştüler oraya. Yani İslam güçlü olsa, Müslüman vakıf dernekler, Ehli Sünnet güçlü olsa şu memlekette terörist kalır mı ya? Eşkıya kalır mı? Açlık olur mu? Fakirlik olur mu? Ama gücümüz az, gücümüz yok. Keşke kapı kapı gezecek gücümüz olsa, maddi manevi insanların işini görsek kardeşim. Hizmet etsek yani. Niyetimiz bu. Gücümüz yetmiyor. Allah'tan güç istiyoruz. Fazlü keremiyle, ihsanıyla ya Rabbel. A. Evet. Ondan sonra Kureş dediler ki bunlar herhalde deniz kenarından cidde yolundan yol tutarlar. 13'ün bu ikisinden ikisini veya birisini esir edene veya öldürene yüz deve bazıları dedim iki yüz olsun. İki yüz deve demek şimdiki iki yüz tane en iyi jip. Yani 500 bin liralık jip. İki yüz tane Millete vaat yağdırdılar. Onlar mağarada üç gece beklediler. Abdullah bin Ebi Bekir küçüktü. Ebu Bek Sıddık'ın oğlu. Allah Allah. <gülüyor> o gelirdi karanlık olunca. Mekke'de neler oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbaratsız durmazdı. İstihbarat yapardı. Ebu Bek Sıddık'ın oğlu derdi ki şunu yaptılar, şunu yaptılar. Sizin başınıza işte yüz deve koydular falan falan. Öyle haber verirdi. Gece sabaha yakın giderdi. Kureyş'le birlikte Mekke'de evinden çıkmış gibi çıkardı. Millette onu evinde zannediyor. Üç gecede mağaraya giderdi gizli. Hazreti Sıddık'ın oğlu. Allah Allah. Amir İbni Füheyre vardı. O Ebu Bek Sıddık'ın azatlı könesiydi. Hazreti Sıddık'ın koyunlarını otarırdı, Çobanlığını yapardı gündüzleri. O da akşam olunca sütleri sağırdı, getirirdi mağaraya. Efendim onlara taze süt içirirdi elhamdülillah. Allah. Koruduğumu koruyor. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe annemizin kardeşi, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem baldızı, Esma validemiz. O var ya, o var ya, o var ya. Ne acayiptir o. Evden çıkarlarken hicret için onlara bir yol azıklığı yaptı. Onda da işte ağzını bağlayacak bir şey bulamadılar. Yemekler dökülmesin diye kemerini çıkarttı. Kendi kuşağını, kuşağını ikiye yırttı. Bir tanesiyle kırbanın ağzını bağladı. Birine yine beline lazım, elbisesini tutacak, birine onu sardı, birine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve erzakını sardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona zâtün nitâkain, iki kemer sahibi. Cennette sana iki altın kemer verilecek, iki altın kemer. Her yaptıklarının karşılığını görecekler. Hiçbiri zayi olmayacak Allah yolunda yapılan. Hiçbiri. Aziz Esma validemiz gelirdi, akşam olduğu zaman yemeklerini, içeceklerini, ya biz bir kere çıktık, üç gün yattık ya. Devamlı çıkardı her gece, yiyeceklerini, içeceklerini getirirdi. Ondan sonra üçüncü gecenin sabahı oldu. O rehberleri, Efendim Ablam Yurey iki deveyi getirdi. Sabah buluştular, deveye bindiler, Medine yoluna girdiler. Amir İbn-i Föyrede, Sıddık'ın arkasına oturduğu devede. Böylece Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem Mekke-i mükerremeden hicret yoluna çıkmış oldu Hazreti Sıddık ile beraber. O arada meşhur hadise Suraka radıyallahu anh diyelim Suraka efendimiz sonradan oldu. O peşlerine yetişti. Hazreti Sıddık bir baktık eyvah bize yetişti. Suraka yetişince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu korkma bir şey yapamaz bize. Suraka onlara Tam yaklaşacağı zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, toprak, yut bunu dedi. Halbuki orası kumluk bir arazi değildi. Yakala Yetiştiği yer taşlık bir araziydi. Taşların içinde devesi batmaya başladı. El eman, el dedi. Resulullah Efendimiz, atlıkîhî, toprağa dedi, sal bunu. Ayağının, atının ayakları yerden çıktı. Ondan sonra geri gidiyormuş gibi yaptı. Biraz daha düşündü. Ey gidi süraka dedi. Yüzdeveyi kıyamete kadar bir daha göremezsin. Bir daha denesen fayda var dedi. Bir daha deneyeyim dedi. Bir daha battı. Yedi kere ya Allah ben yaptım sen yapın dedi. Yedi kere Efendimiz saldı. Sonunda dedi ki kesin söz veriyorum sana. Anladım ki bu iş başka. Ben senin anladım dedi. Senin işin yükselecek. Seni kimse engelleyemeyecek. Ben işi anladım dedi. Dedi ki ne yapayım senin için ne yapabilirim? Hatta dedi develeri, deveyimi bırakayım, şunu yapayım, hizmet edeyim, sana yolda geleyim. Yok dedi hizmetine ihtiyacımız yok, deveye ihtiyacımız yok. Sen şimdi bizim yolluğumuzu gizle, arkamızdan herkes yola koyuldu yüz deve için. Onlara dersin ki ben görmedim, ben bu rastlamadım, boşuna gitmeyin, yorulmayın falan. O da hakikaten sözünde durdu. Gelene gidene dedi ki ya ben bulamadım, ben göremedim bir şey, siz mi göreceksiniz falan. Bütün insanları geri çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve iman etti, Müslüman oldu. Sana derse fetih senesi Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buydu, ey Suraka, Bir gün gelecek Kisra'nın bilezikleri senin ellerinde olacak, o gün acaba halin nasıl olacak? Hz. da şaşırdık aldı, ne alakası var? Kisra kim? Şimdiki Amerika, Rusya. Yani kralın bilezikleri sana gelecek. Suraka, Badiye'den, çölden bir zat. Bana nereden gelecek dedi acaba? Bekledi bekledi bir şey anlamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve vefat etti. Hazreti Sıddık vefat etti. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde Kisra'nın hazineleri geldi Beytülmala, Irak'tan Irak'tan fetihler oldu, ganimetler oldu geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'i çağırdılar Beytülmala görevli sahabi Geldi bir baktı üzerinde bütün çuvallar örtmüşler. abi Böyle çuvallar. Açın bakalım dedi. Bir açtılar çuvalları. İnciler, yakutlar, mercanlar, zümrütler böyle böyle ışıl ışıl. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz bir gördü ağlamaya başladı. Dediler ya Ömer ağlanacak gün müdür? Gülecek gündür. Bütün kisranın ganimeti bize geldi. Resulullah Efendimiz verdiği müjde mucize gerçekleşti. Ey gidi dedi. Bu kadar para geldikten sonra millet birbirine girer. Ben korkuyorum. Bu kadar nimeti hazmedemezsek istidrac olur da azaba düşeriz dedi. Bu zenginlik iyi bir şey değil dedi. Paralar çoğalmaya başladı dedi. Ondan sonra dedi ki Beytülmal'ın sahibi, Ya memleket yarın sıkıntı olur, bir şey olur. Biz bunları saklayalım, sıkıntı olunca devlet hazinesinden harcarız. Devletin ihtiyaçlarına hani bakmakla görevli olduğu devletin mükellefiyetleri var. Yani şu anda mesela bir kadının kocası boşasa, kadın veya kocası ölçe veya kadına bakmasa, İslam'a göre devlet ona bakıyor. Ama şu andaki devlette bu durumda kalan bir kadına devlet bakıyor mu? He? Çalış diyor. Çalış diyor. Çalışamıyorum dese emekli olsaydın zamanda çalışsaydın diyor. İşte İslam devletinde Beytülmal diye bir müessese vardır ki bir kadın kocam kötü çıkarsa diploma alayım da erkeklerin arasında oturayım da okuyayım da diploma alayım da sonra Kocam kötü çıkarsa, beni boşarsa, çalışmak zorunda kalırsan işimi görürüm deme ihtiyacı doğmaz. Çünkü İslam devletinde kadın bilir ki kimse onu bakmadığında mutlaka devlet onu bakacaktır. İslam'da böyle bir huzur var, böyle bir adalet var. Kadın erkek karışık olmaz, görüşük olmaz. Fitneler çıkmaz, erkekler işsiz kalmaz, maaşlar asgari düşük olmaz. Çünkü neden? E şimdi bu kadar kadın da çalıştığı için hem de biraz onları da ucuz çalıştırdıklarından ekseri yerlerde erkekler bile iş bulamamaktadır. İslam düzeni! Hey gidi Kur'an düzeni! Ancak o düzeltir bu memleketi, dünyayı ıslah eder. Ama böyle giderse millet birbirini öldürür, yer kanını içer. Böyle oldu millet, görüyorsunuz. Ne kadar haberlerde kötü durumlar var. E çünkü İslam yok, huzur yok. Kur'an yok, huzur yok. Kur'an düzeni başka bir şey. Şu anda İslam'ın hükümleri yürürlükte mi? He? Bu kadar içki içilen yerde böyle şey olur mu? Huzur olur mu? Bu kadar faiz olan yerde huzur olur mu? Olmuyor işte. Bundan dolayı çilesini çekiyoruz. Hepimiz beraber aynı gemide. Bela geliyor hepimiz batıyoruz. Allah bir an evvel İslami nizam nasip eyle. Kur'an'i düzen nasip eyle. Adil düzen nasip eyle. Herkese Kur'an'ın hükmüyle muamele eden bir nizama bizi kavuşturur. Ya Rabbel alemin. Allahum salli ala salli Muhammedin. Ve ala alihi ve sellim. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, vallahi dedi ben bu ganimet malını bir gece bile malda saklatmam. Burada çok mücevveller var, milletin kafası karışır. Ne olacak? Hepsini dedi fakire bu karaya dağıtacağım. Sabah olmadan bir tane bırakmam dedi. Hazreti Ömer bu. Bizim mantığa göre devlet hazinede bayağı para dursun. Hazinede bayağı para durursa meraklıları artar. İlgilenenler artar parayla. Hemen dağıtacağım dedi. Ve sabaha kadar dağıt. Ev Süraka gel bakalım dedi. Süraka da geldi Radya O efendi bize yakalamak isteyen zat. O zaman müşrik iken. Geldi. İki tane bilezik. Soma, artık mücevherler şunlar bunlardı. Al dedi Rasulullah mucizesi zuuresin. Birini sağ eline taktı, birini de sol eline taktı. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Ya bununları sürakaya niye verdi, neydi, mesele ne değildi falan anlamaya çalışırlarken efendim bu hadis-i şerifi rivayet eden zatlar diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürakanın bileklerine baktı. O Müslüman olduğu zaman. Dedi ki ey sürakım Bilekleri inceydi. Senin dedi bu bileklerinde Kisra'nın bileziklerini görüyorum. Nasıl olacak o gün acaba durumun dedi. O da hiçbir şey anlamadı tabii. Neticede mucize nasıl oldu geldi. Zuhur etti Hazreti Ömer Efendimiz. Onun kollarına onu taktı. Sonra hemen çıkarttı fakat o mucize zuhur etsin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle mucize sahibi. Hepsini haber verdi. Orada hicret ediyordu. O sıkıntının içinde... Kisra'nın mülkünün parçalanacağını, ganimetlerin İslam Beytülmalı'na intikal edeceğini söylüyordu. Mekke'de en zor zamanda Ya Rabbi Rumların mülkünü bana nasip et Ey mülkün sahibi Allah diyordu. Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Rumların, Farislerin, Kisra'ların, Kayserlerin saltanatlarını İslam'a nasip eyle diyordu. Ebu Cehil'ler gülüyorlardı. Daha Mekke'de oturmağı gücü yetmiyor. Bu bu kadar hayalperest, ne kadar hayalci bir adam. Mekke'de duramıyor. Rumların mülkü ne demek, Faris mülkü ne demek, şimdiki Amerika Rusya. Bunların saltanatına göz dikmiş, bu ne akıl diyorlardı. Ama Allah verdi mi hepsini Resulullah Efendimiz'e verdi? Hem de birkaç sene içinde, vefatından birkaç sene sonra Hazreti Ömer döneminde bu fetihler nasip oldu, tamamlandı. Onun için Allah'ın vahyi haktır. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde buyurdukları, haberler mucizeler haktır. Siz Şaban şimşeklere, şabanlara, onlara, bunlara, İslamoğullarına, Mehmet okuyanlara efendim, aziz bayındırlara aldanmayın. Resullaha ittibaden, vahye ittibaden. Ne buyurduysa bundan sonra da olacak. Bir gün kalsa bile Allah uzatacak, Mehdi gelecek. Dünyayı adaletle dolduracak. İsa Selam inecek. İnna edghul alama edghul Gecenin girdiği yere İslam girecek. Gündüzün girdiği yere İslam girecek. Dünyada tek din İslam kalacak. Güneşin doğduğu her yerde Müslüman yaşayacak. Kıyamete yakın bunlar olacak. Ömrümüz varsa Allah görmeyi nasip eyleye. Değilse de askerler o güne Hazreti Mehdi'ye askerler yetiştirmeyi nasip beyleye İtikadımızı sağlam tutalım. Deccala küfredelim. Resulullah'a iman edelim. Efendim Hazreti İsa'nın ineceğine iman edelim. Bütün alametlerin hak olduğuna iman edelim. Allah'ımızdan kıyamet alametleri eştad saat zamanında ahır zaman fitnelerinden bizi muhafaza etmesini niyaz edelim. Mevzu bu. Neye hadislerin şusunu, busunu elekliyorsun, felekliyorsun? Sen kim, Resulullah kim sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin bilgisayarlardaki ilimlerinizle ölçülebilir mi? Şarjınız bitse bütün ilminiz bitiyor. Piliniz bittiği anda bir ayeti ezbereden okuyamıyorsunuz. Profesör olmuşsunuz, işiniz, gücünüz bilgisayara yüklemişsiniz bütün programları. İki saat konuş desen ezberden konuşacak ilminiz yok. Bu ortada bir hakikattir. Sen vahiy sahibinle nasıl boy ölçüşüyorsun ya? 13'ün yolumuz haktır arkadaşlar. Biz size hurafeyi anlatmadık ve anlatmıyoruz. 1400 senelik İslam neyse onu değiştirtmeyeceğiz inşallah. Bozdurtmayacağız inşallah. En usum şey ve hay dediği gibi Hazreti Sıddık efendimiz biz hayattayken dinimizden zerre kadar bir şey eksilemez. Eksilmeden biz ölürüz. Ya ölürüz ya eksiltmez. Biz de bugün böyle siper olmalıyız dinimize. Bu PİTAT ehline set çekmeliyiz inşallah. Bu hizmetlere destek vermeliyiz. Ehli sünnet vakıflar, dernekler hizmetlere destek vermeliyiz. Ehli sünneti iyi tanıyıp bulmalıyız. Medreselere bağlanmalıyız. Çocuklarımızı medreselerde okutmalıyız. Ben size bunu söylüyorum. Bu yol yürüyecek Allah'ın izniyle. Ümitsiz kalmayın, korkmayın, merak etmeyin. İslam geliyor Allah'ın izniyle. Allah'ın dini haktır. Allah'ın vaadi haktır. Allah işine galiptir. Hazreti Sıddık gibi tasdik edenlerden olalım. Miraca çıktım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrudur ya Resulallah. Rabbim şöyle buyurdu. Doğrudur ya Resulallah. Ne buyurduysa tasdik ettiği için Sıddık oldu. Malını feda etti. Canını feda etti. Her şeyini feda etti. Akıl yürütmedi, mantık yürütmedi, vahyet abi oldu, sittlik ekber oldu, en büyük o oldu. Bu iş fedakarlık ister, bu iş sohbet ister, sohbet beraberlik ister. Arada sırada görüşmekle buluşmakla olmaz, canınla malınla fedakarlık ister kardeşim. Bu Allah'ın yoludur. Herkes ne yapacağını bilsin. Emma inne ke bekir, evvelu ben yedkulu cennete mülumed. Ey Ebubekir sen ki malını canını feda ettin. Kimsenin bana başıma kakacağı bir iyiliği yoktur. Ancak Ebubekir bana dese ki sana şunları şunları yaptım. Bir Ebubekir Sıddık'ın hakkı vardır ama o da bunu yapmadı zaten yapmaz. Ama diyor malıyla canıyla bana ihsanda bulunan Ebubekir'den başkası yoktur. Bir kısmı sırf malıyladır bir kısmı canıyladır ama malıyla canıyla hep birden iyilik yapan bir tege bu Bekirdir. Onun için ya ma Bekir ümmetimden ilk cennete girecek sensin. Böyle buyurdu. Levuzine imanı bir Bekir ma iman ümmetiyle Bütün ümmetimin imanı bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı öbür kefeye konsa elbette ağır gelir. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnna Allah لِيَبِيْ بَكِرْ خَاسَ وَلِنَّاسِ عَمَّ Mahşerde Allah bütün Müslümanlara umumi tecelli edecek, ey Ebâ Bekir sana özel tecelli edecek. Kime verilmiş bu müjde? İşte Hazreti Sıddık'ın faziletleri. Ya Ebâ Bekir, mağarada ağzı kurudu, susadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü, dudakları çatladı. Dedik ya Ebâ Bekir, şuradan git şu taşın altından sana Allah su verecek. Nerede var su? Mucize. Gitti dedi ya Rasulallah ben Allah katında o kadar şerefli miyim ki bana verecek? Cennetten har kaçtı bu mağaraya? Ya Ba git hiç oradan. Ya Ba sen ne diyorsun ki ben o kadar Allah indi itibarlı birim? Allah eladhu öyle öyle Yetmiş peygamber kadar ibadet yapsa bir adam seni sevmiyorsa cennet gücü görmeyecek. Ya Ba Ya onun için Şia'nın durumu. Tehlikelidir, onlar Hazreti Sıddık'ı sevmiyorlar, Hz. Ömer'i sevmiyorlar, bundan dolayı durum vahimdir. Görmüyor musunuz Haydarbaş denen adam, Kadiri i Şeyh'im, tarikat ehliyim, şuyum, buyum, el sünnetim derken, şimdi kalktı ne yapıyor? Kaç dergide? Reddiye yazdım, görüyorsunuz. Bu dergide tabi Nuh Aleyhisselam'ı yazdım da, iki dergi evvel, bundan sonra da devam edecek. Adam diyor ki, Ebu Bekirler, Ömerler hepsi peygambere gadirihum söz verdiler. Halife olarak Hz. Ali'ye biat ettiler. Palavra. Ben onu yazdım, delilleriyle yazdım. Dergide okumanız lazım iki Ondan sonra diyor, peygamber ölünce bunlar sözü bozdular, mürtet oldular, dinden çıktılar diyor. Hadi diyor, ikisi beder diyor. Hz. Sıddık ve Hz. Faruk'un aile meselelerine girmeyelim diyor. Ondan sonra da diyor ki ama Peygamber hadiste diyor ki diyor benden sonra bunlar mürtet olacak diyor diyor. İşte bunlar Hz. Ali halife seçmeyip Ebu Bekir'i seçen. Kim onlar? Sahabenin tamamı. Sahabenin tamamı dinsiz oldular diyor. E, Hz. Ali de biat etti nasıl olacak? İşte böyle adamlar türedi memlekette. O gidiyor İran'a, o gidiyor Amerika'ya. O gidiyor Rusya'ya, herkes bir yerin adamı olmuş, herkes bir yerden emir alıyor, haber alıyor, destek alıyor. Biz Allah'tan gayrı yarımız, yardımcımız yok, Eli sünnet üzere çalışmaya gayret ediyoruz. Vatanımıza hainlik etmemeye çalışıyoruz, kimsenin kiralık ajanı olmamaya çalışıyoruz. Kaça patlarsa patlasın, bu yoldan ayrılmayacağız. Allah Hazreti Sıddık'ın sevgisini kalplerimize içirsin. Allah Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali Efendimiz'in, ehl Beyt İmamlarımız'ın, allah Teala bütün sahabenin sevgisiyle yaşasın, Amin. sevgisiyle öldürsün, sevgisiyle kaldırsın, Amin. haşrucem eylesin. Yani 70 peygamber kadar ibadet yapsa bir adam, Ebu Bekl'i sevmeyen cennete giremeyecek. Ya kafir diyen, ya kafir diyen cennet yüzü görebilir mi, cehennemden çıkabilir mi? Ama bu adamlar televizyonları var, şeyleri var. Hacı hocayım diye hala nutuk atıyorlar, belki de müşteri de buluyorlar, dinleyen de buluyorlar. Allah Teala kimini saptırır, kimini idad eder. Sapıklığa merak edeni saptırır. Hidayet isteyeni hidayet eder. Siz hidayet istediğiniz buraya geldiniz. Allah hidayetinizi daim eylesin. Sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Hidayet ehlinden ayırmasın dünyada ve ahirette Allahum salli ala seyn Muhammed ve ala ali ve Ben şimdi buraya gelmeden evvel Dergide, bu mübarek dergide Hazret Nuhalî Selamun kabri şerifin cizrede, Cudi Dağında mübarek yeminin kalıntılarını resimleri. Ondan sonra ilk yazımda Nuhalî Salatü’l Salam Efendimiz ne çileler çekmiş, ne dayaklar yemiş, boğazını sıkıyorlardı, dilini böyle dışarı çıkartıyorlardı, koca peygamberin. 950 sene vazetmiş çilecek. Siz onu Hayatı dört sayfa, onu bile okumaya sabredemezsin. Beş sayfa onu yazdık. Ya ne yaşamış Nuh Aleyhisselam diye merak edip dergiyi okuyan kaç kişi var? 950 senelik bir tebli çileli hayat. Bir oku be Müslüman, oku be. Bir tebliğ gör be. Ondan sonra çok ilimler yazıldı. Tabii sadece ben yazmıyorum. Efendim, bütün ilimlerden istifade edersiniz. Ancak bu gece veya yarın en geç, okumanız gereken sene başı duası var. Okuyanların günahlarını bağışlatıyor, sene boyunca şeytandan korunması ve iki melek Allah görevlendiriyor bu duayı üç kere okuyanlara. 78-79. sayfelerde. Bu gece ve yarın mutlaka okuyun. Sene sonunu okumamış varsa onu da okuyun, kaza gibi. Ama sene başı duası bu gece okunuyor. Şeytan biz bundan ümidi kestik diyor. Şeytan kimden ümidi kesecekse Allah ona nasip edecek inşallah. bu duayı okursunuz. Ondan sonra önümüzde aşura günü var, değil mi? Ayın 11'inde mi Hekimin? Aşure gecesi biz camide sohbet yapacağız ancak siz burada dergiye o gece anında ararsanız ulaşamazsınız. Aşure günü yapılması müstehap olan 25 tane faziletli amel, çok faziletli, 25 amel aşure günü yapılacak. 93 96. sayfalardı. Aşure gününün namazları. Çok kıymetli ibadetleri namazları var. Bütün peygamberler Aşure günü kurtuldu. Bu ümmette kurtulacak inşallah. Suriye'de kurtulacak, Filist de kurtulacak inşallah. Yeter ki dua edelim. Enbiya'nın kurtulduğu gün mutlaka kurtuluş günüdür. Çok iyi kutlayalım ve ihya edelim. Aşure gecesini ihya etmenin faziletleri 88. sayfede. 11 Ekim Salı. Aşure günü 11 ekim salı. Yani bizim sohbetimiz zaten ne zaman olacak? Ee, pazarı pazartesinin akşamı. Pazartesi salıya bağlayan gece gecesi önce geliyor, günü de salıdır. Aşure gününün namazları var. Onları kılalım. Gecesini ihya Allah dilediği kadar abad eder. Onun faziletleri var. Gecesi önce pazartesinin akşamı oluyor gecesi. Anladınız mı? 10 efendim 10 ekimin gecesi oluyor yani. 11'e bağlayan gece, pazartesi, salıya bağlayan gece, salıda aşure günü. Ondan sonra yani oruç tutan hangi gün tutacak? Pazartesi, salı. Tek tutmak iyi değil. Aşure günü orucu salıdır. Tek tutmak mekruhtur. Mutlaka 9-10 tutulacak. Yani pazartesi, salı, oruç olunacak. Ondan sonra aşure gecesinin namazları. Ondan sonra aşure gecesi yapılacak ibadetler, vazifeler. En mühim mesele, ben sizin yaşamanızı, bu mescitlerin, derneklerin, dergahların boş kalmamasını isterim. Allah ömrünüzü uzun etsin gayrı Kendimle yaşamak istiyorum, hizmet etmek için. Yoksa bıktım dünyadan. E, sizin de yaşamanızı isterim, cemaat bulmak için. İslam'a hizmet olsun için. Şimdi aşure günü bir dua var, yedi kere okunuyor, bu 91 93. sayfeler arasında diyor. Ama ben size tam nokta atışı yapayım. Hangi dua olduğunu, birkaç dua vardır. Sayfa 91. Bu duayı inşallah unutmazsınız. Sayfa 91'de Sübhanallah, millel mizan ve munteel ilme ve meblegatillâhu zînetel başlıyor. Sana dersem işte 3 kere veya 7 kere okunuyor, orada bakarsınız. 91. sayfede bu duayı okursanız, İnşallah seneki Aşure'yi de göreceksiniz inşallah. Eceli gelmiş olana bu duayı okumak nasip olmaz. Yani bu sene ölecekse unutturulacak. İstediği kadar alam kursun, istediği kadar adama haber versin nasip olmayacak. Kimin eceli geldiyse nasip olmayacak. Okumak nasip olan bilsin ki yaşayacak inşallah. Ben de sizin hayırla yaşamanızı istiyorum. Ben de yaşarım inşallah. Bu mübarek dua hepimize aşure günü daha da dualar var. Bu duaları okumak nasip olsun. Allah kurtuluş günümüzü eylesin inşallah. Maddi, manevi bütün belalardan, sıkıntılardan feraha çıkmayı bizlere müyesser eylesin. Dergiye destek olun. Dergiyi alın, okuyun, okutun. Sevdiklerinize dağıtın. Mutlaka onları da abone olun, abone edin. Bu hizmete destektir. Hizmet yürüsün. 50 kişi, 100 kişi orada çalışıyorlar. Ne ekmek yiyecekler, ne olacak? Nasıl yürüyecek bu işler? Hizmetler ediyorlar çok ama şu anda 100 kişi var çalışan. Bu insanlar nasıl yaşayacak, nasıl edecekler? Bu kadar ilim alıyorsunuz, okuyorsunuz. Bizim dergimiz normal dergi değildir. Kaç kitabı bedeldir? Abone olmaya teşvik edin. Birbirinize efendim dağıtın, hediye edin, sevdiklerinize ulaştırın. Siz de okuyun, deyin. Böylece sevdiklerimizle beraber dostlar yaşasın, düşmanlar kahrosun inşallah. Dostlar.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 Allahümün nâ sehlike min hayrima sehlike min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve neûzübike min şerim es-te-âdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve entel mustean ve aleyke el belâh velâhevle velâ kuvvete illâ billâhil alîl-avvîm Ya Rabbi senemizi mübarek eyle! 1438. icri yılımızı hayırlı eyle! Ehli sünnete hayırlı eyle! Ehli bidate şerli eyle! Ehli küfre şerli eyle! Mazlum Müslümanların helasına vesileyle kurtuluşlarını gördüğümüz seneyle Allah'ın bu senede ne hayırlar varsa hakkımızda takdir eyle. Neşeller varsa üzerimizden sarfurafu defu izale eyle. Allah'ım umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Geçen senenin günahlarından af istiyoruz Estağfirullah. Estağfirullah estağfirullah. El azimel la ilahe illallah. El hayyul kayyum vecub ile. Ya Rabbi mağfiret eyle, affeyle, lütfeyle, kerem eyle, merhamet eyle. Ya Rabbi günahlarımızı setre ile kapat Ya Rabbi. Rezil etme, rusvay etme, ahirette karşımıza çıkarma Ya Rabbel Alem. Vatanımıza, İslam vatanlarına yardım eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza. Askerimizi, polisimizi her sağda mansur muzaffer eyle. Adamızı mağlubu mağhur eyleyip. Allah'ım bu vatan İslam vatanı olarak maşer sabahına kadar bakı eyle. Allah'ım ehli sünnetin kalesi olarak bizlere hizmet etmeyi nasip eyle. Hizmetlerimize destekçiler, yardımcılar, halka ile esbabını musakhar eyle. Maniülerini izale eyle. Allah'ım ya Rabbim bu mübarek senede bütün hayır kapılarını cümlemiz hakkında fetha ile bütün şerleri kapılarını üzerimize halka ile Allah'ım ya Rabb'im umduklarımıza nâil eyle, korktuklarımıza emin eyle, çoluk çocuklarımızı terbiye ile yetiştirmekten aciz kaldık, hayırla ıslah eyle ya Rabb'e'l Namaz ehli Kur'an ehli eyle, Allah'ım bir tane namazsız abdestsiz bir namaz bırakma evimizde ocağımızda ya Rabb'e'l âlim. Ya Rabbi kapanmayanlara çarşaf giymelerini nasip eyle, tesettüre girmelerini nasip eyle, haram işlerde yanlış işlerde bulunanlara, Helal'a çevir helalından Helalından merzuğuyla, haramlardan şubelerden beriyle. Allah'ım evlenemeyenlere hayırlı evlilikler nasip eyle. Ya Rabbi aile huzurları cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi sen fazlı kereminle ya Rabbi. Eşimizle, çocuklarımızla, ocaklarımızı Kur'an ocağı ile, sünnet ocağı ile, hidayet ocağı ile. Ya Rabbi filmlerin, dizilerin zulmet ocağı eleme ya Rabbi. Kur'anların zikirlerin, ibadetlerin nurlu ocaklarına tebdil eyle ya Rabbi. Bu milleti kurtar bu gafletten, bu dalaletten, bu yavurlara uşaklıktan halâs eyle ve ya Rabbel âlemîn! وَيَا خَيْرُ النَّاسِرِينَ وَيَا خَيْرُ Bizden evvel ölenlere gari gari rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, sen fazl-u kereminle ya Rabbel âlemîn! 5 Kasım'a kadar da sıhhatü afiyette daim eyle, 5 Kasım gecesi saat 8 buçukta sohbette cema yardımcılarımızı ziyade ile engellerimizi izale ile cemaatimizde buluşmaya muvaffak ile ya rabbelal din gayreti ver ya rabbi allah yolunda çıkma şuuru ihsan ile yarım allah yolunda malımızla canımızla insanlara tebliğ ve davet yapma şuuru ihsan ile yarım azab elimden muhafaza eyle. allahım yerimize başkalarını yaratacağına hazır bizi yaratmışsın bizi islah ile ya rabbel alemin ve ya gairun nasirin ve ya gairu'l fatih. ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve Alâlihi ve Sâhbîmü'l-i teslimen kâthîrâmül rabbil âlemîn Bak 320'ye kadar dayandı, orada durdu. Ben 320 şekerle, şu kadar ağzım yapış yapış, pul pul oldu dökülüyor. feda olsun, size hizmetinize kurban olayım. Siz Allah için gelmişsiniz, ayaklarınızın türabı olurum. Allah bu yolda cümlemizi daim eylesin. Allah için bir araya gelelim, cemaatı gevşetmeyelim, sohbetleri terk etmeyelim. Allah için kapı kapı gezip davet edelim. Allah davetlerimizi tesirli eylesin. Amin. Sohbetleri bırakmayalım. Çarşamba mektubat, cuma şifa şerif, ondan sonra pazartesi hadis şerif, Rasulullah Efendimiz'in sünnet seniyesi, ondan sonra perşembe sohbetleri. İşte ayda bir de buraya devam edelim inşallah. Allah Teala ömrümüzü bu yolda feda etmeye, harcamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin.